Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebiyem bi ihsanin ila yuvmiddin emma ba'd Bugün 26 Ekim 2014 Pazar cehaleti özür görmeyenlerin yaygın şüpheleri derslerimizin 3. <gülüyor> bölümü kardeşler Şüpheleri Kur'an ulaşmıştır dolayısıyla hüccet ikame edilmiştir. Yani Kur'an ücreti kaldırmayacaksa daha ne kaldırsın? Evet. Ve bunu buna delil olarak da maruf ayeti getiriyorlar kardeşler. Enam 19 diyor ki Allah Azze ve Celle وَوْحِيَ Kur'an هَذَا الْقُرْآنُ لِعُنْذِرَكُمْ بِهِ men بَلَغُ Bu Kur'an bana onunla sizi ve her kime ulaşırsa onu uyarmam için yolunda. Tamam. Bakın ne diyor ayette? Bu Kur'an bana vahyolundu. Ne gerekçesiyle? Onunla sizi uyarmam için. Başka kimi, her kime ulaşırsa yani bizleri. Dolayısıyla Kur'an her kime ulaşmış ise o uyarılmış demektir bu ayete göre. O zaman hüccet ikame oldu. Şöyle bir ilmi ifadeler kullanırlar kendilerince. Diyorlar ki Allah Azze ve Celle bu ayette uyarılmayı neye bağlamıştır? Neyle ilişkilendirilmiştir? Ulaşmayla. Dolayısıyla Kur'an her kime ulaşmışsa o uyarılmış, hüccet ikamesi onun hakkında gerçekleşmiş demektir. Birçok Necdi alim de bu ayete delil getirerek hüccet ikamesinin gerçekleşmesi için Kur'an'ın ulaşmasını yeterli görmüştür. Mesela Necdi alimlerden Maruf Hamed ibn Nasir Ed-Durarus Seniyye'de şunu diyor. Diyor ki bakın ifadesini direkt size okuyayım. Diyor ki inna Allahu Arsalı Ressuller mübşşirin ve menzirin, lâl la ykun lınlı Nası ala Allah püjte bâdı Ressul, faklıman belğe hıl Kur’ânı ve dâvte Ressulü, sallallahu aleyhi ve sallam, faklıqamet aleyhıl püjte. (Qal Allah Diyor ki muhakkak ki Allah Taala, Resullerden sonra insanların Allah’a sunacakları bir hücet olmasın diye. Müjdeleyici ve uyarıcılar olarak Resulleri göndermiştir. Böylece Kur'an'ın ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin ulaştığı her bir kimse hakkında her bir kimse için hakkında hüccet ikamesi gerçekleşmiştir. allah Teala şöyle buyurmuştur. Onunla sizi ve her kime ulaşırsa onu uyarmam için. Bunu Dürer de söylüyorlar ve bu çok yaygın. Özellikle mesela Şeyh Fevzan da bunu çok söyler. Mesela cehalet özür mü der? Der ki Kur'an ulaşmış. Hemen bu ayeti okur. Acayip derecede sözler, sözleri tenakuz içerisinde. Acayip derecede. Yani benim hayatımda sözlerinin tenakuz içerisinde olduğu bu kadar yoğun bir e, ilim ehli görmedim. Bu meselede. Bu kadar tenakuz olur. Mesela Kur'an kime ulaşmışsa diyor. Hemen bu ayeti söylüyor cehaletin özür olmadığını. Başka zaman diyorlar ki Şeyh Muhammed bin Abdül Wahhab -E diyor ki işte kabirdeki puta tapana biz tekfir etmiyoruz falan dediği zaman ya diyor ki tamam o zaman diyor ayrılır diyor. Şu anda diyor iletişim araçları gelişti. Ya zaten Kur'an'ın ulaşması yüzlerce tane. Hani. Yani bunun gibi böyle hatta şey İbrahim Hel diyor ki ben diyor birisiyle münazara ediyor. Carbo diye. O da tekfirci birisi. Medine İslam Üniversitesi'nde başkanlık yapıyor akide bölümünde. Tekfir var. Böyle yani tekfir ediyor. Yani rahat rahat. Böyle bir sürü ilmihaline mürciye diyor. Böyle bir yani azgınlık söz konusu Allah hidayet etsin. Diyor ki e, Carbuğla münazara talebi oluyor falan bir şeyler oluyor aralarında. İbrahim-i Hel diyor tamam ben diyor alimlerin sözlerini getireceğim sen de getir kim getirebilecek? Aradan yıllar geçiyor. Bütün ilim ehlin sözlerini topluyor. Tabi carbu bir şey getiremiyor. i̇brahim Hel ne diyor biliyor musun? Bir tek fevzanın sözlerini getirmekten vazgeçtim. Çünkü diyor kesinlikle araları cem edilmeyecek kadar çelişki içerisindeydi diyor. Hani bunu bir kafadan <gülüyor> söylemiyoruz yani. Hani bu kadar bu açıktır yani. <gülüyor> Şimdi bu şüpheye direkt cevap vermeden önce Şeyhul İslam'ın şu sözünü zikrediyorum bu ayete cevap vermeden önce. Neydi ayetimiz? Onların şüpheleri. Bu Kur'an bana onunla sizi ve her kime ulaşırsam onu uyarmam için vahyedildi. Şimdi Şeyhul İslam İbn-i diyor ki bir kayda vereyim size. Muhaliflerin kendi görüşlerini teyit etmek için getirdikleri hiçbir delil olmasın ki iyi düşündüğünde o delil aslında aleyhine delildir. Çok ilginç bir şey değil mi? Aslında bak tefekkür ettiğinde, dikkatli düşündüğünde bu onun aleyhine delildir. Ya az önce verdiğim ayetler hani cehaleti cahil diyorlar değil mi bu topluma? Kur'an'daki ayetleri getiriyorlar. Ayeti düşün. Bilme olduğunu anlıyorsun o cehaletin. Değil mi? Çünkü aynı ayette kör de diyor. Kör diye biliyor musun? Yani anlıyorsun. Bu da böyle. Bu ayet de böyle. Bakın bu ayet neye delil biliyor musunuz? Ben defalarca cehaletin özür olmadığı olduğu hususunda münazara ettiğimde bu ayeti delil getirdim hep. Cehaletin özür olduğuna onların getirdiği bu ayeti. O yüzden Ehli Sünnet'in delillerindendir bu ayet cehaletin özür olduğuna dair. Bu Kur'an bana onunla sizi ve her kime ulaşırsa uyarmam için vahiy yolundu. Bu ayet cehaletin özüne delildir iyi düşünüldüğünde. O yüzden dediğim gibi Şeyhül İslam öyle der. Düşündüğünde aslında o muhalife reddiyedir. Mesela mutezilenin görüşlerinden birisi nedir kardeşler? Diyorlar ki Allah'ı biz göremeyeceğiz ahirette. Görülmeyecek. Bizim getirdiğimiz tüm nasları ne yapıyorlar? Tevil ediyorlar. Sadece bizim nasları tevil etmiyorlar. Kendilerince delilleri de var. Mesela gözler onu idrak edemez ayeti. Diyorlar bak gözler onu idrak edemez. Dünya ahiret ayırmadı. Bitti. Bu ayeti ehl sünnet Allah'ın görüleceğine delil getirir gözler onu idrak edemez. Nasıl? Mesela idrak görmenin üzerinde bir anlamdır. Ben bir şeyi görürüm ama onu idrak edemem. Mesela bir köyde düşünün zifiri karanlık. Tepede görüyorsunuz bir ışık. Gördünüz mü? Gördünüz. Işık işte. Görme sabit mi? İdrak sabit mi? Yok. Araba farı ışığı mı? Lamba, lamba ışığı mı? Sigara ee, kıvılcıma mı? Şey. külümü, mü? Ateşi mi? Yıldız mı? E, ateş böceği mi? Uçak Anlayamıyorsun. Gördüğün halde. Ayı görebiliyoruz. Ve eskiden diyelim hani yine teknoloji biraz şey yapabiliyoruz da eskiden insana düşünün yıldızı görüyorlar. Doğru mu? Ama tasavvur edebiliyorlar mı? Şey idrak edebiliyorlar mı? Yok. O zaman idrakın nef nefiyedilmesi, görmenin nef gerektirmez. Mesela botan e, şu arabayı veya şu varlığı şu nesneyi idrak edemedi dediğimde ben görmedi demiş olmuyorum. Anlatabiliyor muyum? İdrak görmenin üzerinde bir anlam. O yüzden İbn-i diyor ki idrakın görmeden üstün olan, idrakın nefedilmesi görmenin varlığını ispat olur. Aksi taktirde görme yoksa zaten idrakın nefis açma. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu ayet de aynı bu şekildedir. Düşünüldüğünde onlara reddiye. Bakın dikkat edin baştan beri her getirmiş, getirmiş oldukları ayetin bizim lehimize aslında delil olduğunu ispatlamış oluyoruz. Bu ayette bu, bu kadar öylesine açık ki cehaletin olduğunu şimdi göreceksiniz inşallah. Bakın bu şüpheye cevap, direkt şöyle cevap veriyoruz, bakın bu ayeti getirenlere ilk sorulacak soru, ilk sorulacak soru şudur, bu ayet umumu üzere midir? Yani Kur'an her kime ulaşmışsa uyarılmıştır diyor ya, bu ayet umumu üzerine midir? Bak şimdi, e, umumu üzerinedir, değildir, İkisi de doğru bir cihetten bizim bakış açımızla baktığınızda doğru. Tekfir mantığıyla baktığınız zaman yanlış. Neden? Şimdi çocuğa ulaştı. ulaştı. Deliye ulaştı. ikra altında olana ulaştı. O zaman bunlardan da hücreti kaldırman lazım. Bir yani şu var hocam. Kur'an-ı Kerim'in Arapça aslı geldi ama <gülüyor> hep şimdi de, de, de, anlatacağım zaten. O kadar çok istisna var ki. Yani. Şimdi bakın ne diyoruz kardeşler? Dikkat edin. Bu ayette iki tane umun söz konusu. İki tane genel. Bu Kur'an bana niçin vahyolundu? Kendisiyle uyarmam için ve her kime ulaşmışsa onu uyarmam için. Şimdi birinci umum, bu, bu burada kalsın mı hocam? Ben şuna gözümde olsun. Tamam. Bir hükümlerin umumu. Bak Kur'an dediği zaman kardeşler, Kur'an'ın hangi ayetini kastediyor? Hangi suresini kastediyor? Umumu. Hepsi. Yani iki ayetini mi kastediyor diye bir soru sorulsa, on ayetini mi kastediyor, bir sureyi mi, iki sureyi mi, bakarayı mı, tebarekeyi mi, bir cüzü mü, iki cüzü mü, on cüzü mü, hangisi? Umum. O zaman bu Kur'an diyor çünkü. Kur'an mi felaktan nasa kadar hepsini kapsar. Doğru mu? İkinci umum hangisi? Hükmedilenlerin umumu. Her kime diyor. Bu ifade değil mi? Her kime dediğin zaman deli de her kim kelimesinin içerisinde mi? Evet. Deli de bir kim değil midir? Çocuk tabi kim değil midir? O zaman diyoruz ki hükümlerin umumu. Mesela bu ayette her kime ulaşırsa dediğimde, dediğinde her kim ifadesinin içerisine deli giriyor. Buluğa ermeyen giriyor mu? Giriyor. İkrah altında olan giriyor mu? Giriyor. Buluğa ermiş ve aklı başında olan giriyor mu? Giriyor. Arapça bilmeyen giriyor mu? Giriyor. Geldi Kur'an. Arapça bilen giriyor mu? Giriyor. Türkçe bilip de kendisine sadece Arapça kuran ulaşmış bir kimse giriyor mu? Peki yine daha ileri gideyim. Türk olduğu halde Türkçe konuşmayı bilen ama Türkçe okumayı bilmeyen kimseye kuran ulaşmış giriyor mu? Giriyor. Giriyor. <gülüyor> giriyor oğlu giriyor. Doğru mu? E şimdi bu adamlar geldiler bütün bu sınıfları istisna ettiler. Bizim kurmaçların dediği gibi ayeti parçık pırçık ettiler. Hiç umumu bırakmadılar. Tamam Şimdi burada bakın bihi, ayetteki bihi neye dönüyor? Kur'an'a. Kur'an. Bihi. Bu Kur'an diyor. Bihi kelimesi ona diyor. Bütün Kur'an'ı kapsıyor. Bunlar sadece ne yaptı? Sadece tevhid meselesini, orada da özünü oraya hasrettiler. Her kim dediğimiz, ve men belah, her kim dediğimiz ona da bütün insanlar giriyor. Doğru mu? Şimdi bütün bu umum ifadeleri deliği çıkardınız. İkra altında olanı çıkardınız, bulu ermiyeni çıkardınız. Doğru mu? Evet. E, Türkçe bilip de Arapça Kur'an ulaşanı çıkardınız. Türkçe bilip de Türkçe okumayana Türkçe Kur'an gelse onu da çıkardınız. Bırak. Yani hiç kimse bırakmadınız değil mi? Şaşıranı çıkardınız, onu çıkardınız, bunu hepsine çünkü Kur'an ulaşmış. Hepsinden hüccet kalkması lazım. Yok diyorlar bunların hiçbirini kastetmedik. Yani ayeti öyle umumlaştırdılar ki bir tık kaldı o da cahil. Onu da çıkarsalar ayetin hükmü kalkıyor. ya, umum, umumumum kalmıyor. Peki neye göre çıkardınız? Yok ki ayetin umumunda var bu. Yok ki deli meli. Tek gerekçeleri ne? Harici nasla. O zaman biz de cehaletin özür olduğunu harici nasla çıkardık. deşe ki senin harici dış bir nassın yok. Tamam. Dış bir delilin yok. O zaman benim delillerimi tartışman lazım. Bu ayet tek başına yetmiyor mu? Çünkü sen de umumu üzere almıyorsun. Bu ayet ikimize de göre umumu üzere olsa... Ki ben umuma biraz fazla farklı bakıyorum da uzatmak istemiyorum. Bu ayete göre, ikimize de göre umum üzere olsa o zaman ben cehaleti özür çıkarsam problem olur. Tamam derim yani. Ama sana göre de bu ayette zaten umum diye bir şey kalmamış. Yani ya çıkarmadığın insan sınıfı kalmadı. Bir tek işte e, uluhiyette şirk işleyenler hariç. Ayetini hale getirdiler. Görüyor musunuz kardeşler? Eğer senin gerekçen, bakın gerekçen Kur'an'ın ulaşması ise ki ayet bunu diyor bu bir illet oluyor değil mi? Bu insanların cehaletin özür olmamasındaki illetin neymiş? Kur'an'ın ulaşması. O zaman bu illet nerede bulunursa onun hükmünü alır. Doğru mu? Hamr, aklı örten. Hangi maddede bulunursa onun hükmünü alır. O yüzden fıkıhsünde ne derler? El hukmu yedur <gülüyor> maa illetihi vucuden ve ademen Hüküm illetin varlığına veya yokluğuna göre değer kazanır. Eğer o gerekçe nerede varsa onun hükmünü alır. Eğer senin gerekçen Kur'an'ın ulaşmasıysa <gülüyor> Değil mi? Her meselede. Bakın dikkat edin. Az önce kimleri bu ayetin dışına tuttuk? Onlara göre de bize göre de. Deliği bilmem saydık değil mi ikra altında. Hükümlerde de umum üzere midir soruyoruz. Mesela bunun içerisine içki ayetleri giriyor mu? Giriyor. Onda da cehaleti özür görmüyor musun? Ya, o hariç diyor. O içki ayetleri falan hariç diyor. Mesela kudamayı bilmez onu duyacak ya mesela. İçkiyi helal sayan sahabeyim. Ya diyorsun ki namazın inkarı falan mesela namazın beş vakit farz olduğunu adam ciharetten dolayı inkar ediyor. Onlar girmez diyor. Biliyor neyle karşılaşacağını. Hüküm mükümünde hepsini ne yaptılar? Bak diyoruz ki nice meseleler var. Mesela Allah'a imanla alakalı meseleler mesela. işte ne mesela? isim sıfat tevhidi falan. Bunlar yok. Onlar da hariç diyor bu ayetin dışında. Kaderle alakalı meseleler birçoğu hayır onlar da hariç diyor. Değil mi? Mesela başka Resullerle alakalı birçok mesele işte kadın peygamber olur mu olmaz mı tartışmalı işte İbnazım tercih etmiş bilmem ne İbnazım'ı tekfir etmek zorunda olur mu onlar hariç diyor. İslam'ın hükümlerini sayı kitaplarla alakalı Cık, hariç diyor falan yani çünkü biliyor ki mesela Kur'an'dan bazı ayetlerin Kur'an'dan olmadığını söyleyen sahabeyle karşılaşacak. Bak nereye geliyorum Hükümlerin de hepsini çıkardılar bir hüküm hasrettiler. İnsan sınıflarında hükmedilenlerin de hepsini çıkardılar bir sınıfa hasrettiler. Görüyorsun ayette hiçbir şey bırakmadılar. Ayet böyle geldi bize. Bu Kur'an tamamı, her kim yeryüzündeki tüm insan daralttı, daralttı, daralttı, daralttı, daralttı. Hiçbir şey kalmadı. Bir tane mesele ve bir Hiç tane istiyor. insan tipi. O da insan tipi aklı başında olacak. Buleye erecek, ikra altında olmayacak, ihtiyaren söyleyecek böyle bir tip insan, insan olarak bir de hüküm olarak da bir tek uluhiyet tevhidi meselesindeki şirk. Ayetin ne oldu? Mahvettiler bıraktılar. Gerekçe ne? Bizim elimizdeki diğer delillerle biz diğer meseleleri ve insanları bu ayetin dışında tutuyoruz. O zaman biz de aynı gerekçeyle cehaleti cahil olanları bu ayetin dışında tutuyoruz. Ayet yoksa veya delilin yoksa yoktur derse hayır öyle bir ayet öyle bir hadis yok cehalete özür gören o zaman neyi tartışacaksın benimle? Benim delillerimi tartışacaksın. Bu ayet sana göre de bana göre de umu üzere değil çünkü. Sana göre de tek başına delil olmuyor. Tek başına delildir dersen harici karineleri sen getirip birilerini çıkarmaman lazım bu ayetin dışarısına. Aceriyan. O yüzden kardeşler yine soruyoruz. Bu ayeti neden getiriyorsunuz ki Kur'an ulaşmasa da müşrik değil mi? Bak yine başa döndük. Anladınız mı? O bir baş dersin başındaki kaydı asla unutmuyoruz. Ne kadar bunların düşüncesiz, mantıksız olduğunu. Anlayın. Ya ama tamam da diyorlar. Ne diyorlar bu sefer? Tamam da Kur'an ulaşırsa hüccet kaldırılır diyor. Biz hiç iç Kur'an ulaşmasa müşrik diyoruz ama Kur'an hüccetin kaldır. O zaman ateşine de hükmet. Hı. Mesela Şeyh Fevzan'a soruyorlar dedik. Cehalet özür mü? Yok. Gerekçe ne? Bak bu arkadaşlar hiç düşünmüyorlar. Fevzan'ın ne? Kur'an ulaşmış diyor bir sözünde. Şimdi bakın bu dünyadaki şirk koşanları müşrik mi kabul ediyorsunuz? Sadece dünyada yoksa ahirete demek mi hükmediyorsunuz? Ne diyorlar? çoğunlu dünyadakilerine. Peki Fevzan'ın bu sözünü ne yapacağız? Eğer Kur'an ulaşmasıyla hücceti kaldırıyorsa ahirete hükmet. Hı. Fevzan eğer dünyayı kastediyorsa sadece Kur'an ulaşsa da ulaşmasa da müşrik zaten adam. Anladık? Kur'an ulaşsa da uğraşmasa da ne? Onlara göre adam şirk işliyorsa müşriktir. O zaman Kur'an'ın ulaşmasının ne gibi bir değeri var? Eğer dersen ki yani e, hücceti kaldırır o anlamda değeri var o zaman bu insanların ahiretine de hükümet. Ve demiyorlar çoğu. <gülüyor> Tenakuzu anladık mı arkadaşlar? Evet şüphe. Zina fiili işleyen zena diye geçer Arapçada. Zani denir zinakar. Örnek olarak. Seraka çaldı demek. Seraka fiilini işleyen sarık olur. Yani çalan. Şirk fiilini işleyen de müşrik olur. Şirk fiili işleyen de müşrik olur. Diyoruz ki bu kimseler bir takım akli delilleri delil olarak ileri sürmüşlerdir ki bu deliller kökten hatalıdır. Bu delillerden biri şöyledir. Diyorlar ki zina eden Cahil olsa bile zani diye isimlendirilir. Aynı şekilde şirke düşen kimse cahil bile olsa müşrik diye isimlendirilir. Bunlar bu konuda hata etmişlerdir. Zira ismi fail yapan eden diyoruz ya biz. İşi yapan kişiye bu ismi vererek ismi fail ile hükmü birbirine karıştırmışlardır. Mesela kardeşler deli diyelim ki veya çocuk zina etti. Fiil olarak zena fiilini işledi mi? Zani deyip dünyada zina, zina ette ahkamını uygulayabiliyor muyuz? <gülüyor> o zaman mesela çocuk deli ikrah altında olan bir insan, mesela diyelim ki çeyrek dinarın altında çalan bir insan diyor La tuqta u yadusariki illa fi rubi doğru mu? Hırsızın eli çeyrek dinarın altında olan bir değerden dolayı ne kesilmez diyor. Şimdi adam kibri çöpü çaldı hırsızlık fiilini gerçekleştirdi mi? Fiil olarak evet. gerçekleştirdi. Peki kardeşler, hırsız ismini de biz lügat olarak veririz. Hırsız deriz ama hırsız dünya ahkamını uyguluyor muyuz? Uygulamıyoruz. O zaman demek ki her fiili işleyen o fiilin hükmünün onun üzerinde tahakkuk etmesini gerektirmiyormuş. Anlatabiliyor muyum? O yüzden aynı soruyu aynen şunu da yapmaları lazım. Her fiili işleyen onun faili oluyorsa ve hükmünü alıyorsa dünyada Peki küfür işleyen ne olur o zaman? Kafir. Her küfür işleyene kafir diyor musun Ulu Kur'an De şanki yok işte harici delillerle işte küfür işleyeni çıkarıyoruz. O zaman bu kayda veci üzerine değilmiş. Bu kayda ile tek başına gelemezsin. Bana göre de harici delillerle cehaleti özür gündeme gelir. Anlatabiliyor muyum? Anladınız kardeşler? Zina işleyen zani ise, hırsızlık yapan hırsızsa, şirk işleyen müşrikse o zaman küfür işleyen de kafir olması gerekir. Allah'ın uluvunu inkar eden herkesi tekfir ediyor musun? Anladınız gerekçe gerekçeyi kardeşler? Ee, bu da son dönemlerde özellikle yaygın bir şüphelerde. Diyorlar ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Onun altındakileri ise dilediğine bağışlar. İnnallâhe lâ yeğfirân yuşrekâ bihî ve yeğfirû mevâdûne zâlike limen Biliyorsunuz bu ayeti maruf. Allah kendisine şirk koşulmasını... Asla başlamaz. Mesela bu ve benzeri ayetleri Necdi Ulema çokça getirir yine. Mesela bunların aşırılarından olan, Necdi Ulema'nın aşırılarındandır bu. En aşırılarından Ebu Bıtaim. Aşırıdır. Ve en çok şu anda yaşayan, Necdi Ulema gibi düşünen cehalete özür görmeyenlerin en çok itimat ettiği Necdi Muhammed bin İbni Abdülhamd'in birçok sözünden daha çok bunun sözlerine bakıyorlar bazı makamlarda. Çünkü çok yaygın sözleri bu konularla Hatta alakalı. Bunlar, bu itirazları getirdikten sonra ne diyorlar? Hocam söyleyeyim vallahi billahi tartıştığım hiçbir insan böyle düşünmemiştim diyor. Çoğu farkına baramıyor veya işte ee, inattan dolayı şey yüz çevirip gidiyor. Sen müşriksin diyor. Kesiyor. Oh. Bak mesela en geçenlerde daha buraya gelmeden 2-3 gün önce dedim ya Bursa'ya gittim. Bazı arkadaşlarla görüştüm ki onlar samimiydi. Ama bazıları da var inatçı işte. Gelmeden önce yine aynı şekilde bir Azeri grupla bir münazaram oldu. Cihareti özgürlüğüyle resmen. Yani onlar teklif etti. Böyle çok ısrar ettiler. Benim sevdiğim arkadaşlar birilerini getireceklermiş. Belki 5-6 aydır söylüyorlardı. Ben de çok en son kabul ettim. Geldik adamlar yüzüme Skype'yi kapattılar. Tamam. Azerbaycan'da şey, kapattılar gittiler. Cevap veremediler yani. Böyle mi? Daha öte yani, cehmiye diyorlar artık. Uçmuşlar yani. Böyle ben Allah'ım doğsun hiç, hiç yani kesinlikle asla gücenmiyorum yani böyle şeylerden. Peygamber'e neler yaptılar deli demişler bize bir mürciye demişler az Neler yaptılar, doğru değil mi? Bu olacaktır. Çünkü hiçbir değer yok ki yeryüzünde elde edilmek istenen mutlaka bir bedel ödemen ödenmesi gerekmiş olmasın. Her büyük değer için dikkat edin, düşünün hayatı tefekkür edin kardeşler. Sıradan dünyevi işlerde bile bir bedel ödemek zorundasın. Büyük bir mühendis olacaksın bu bir değerdir, bedel ödüyorsun. Zihnen yoruluyor, yeri görüyor, kitap okumaktan gözlerin bozuluyor değil mi? Belki anneni babanı terk etmek zorunda kalıyorsun, ülke değiştiriyorsun. Bak bunlar hepsi bedeldir. En büyük değer ne? Allah'ın kelimesinin yüce tutulması. Bak bir Müslümanın canı alınıyor orada, şehadet. Nasıl bedel diyoruz? Yeri geldi mi bedel can alıyor. Bunlar olacak, bunlar peygamberlerin sünneti. Allah Azze ve Celle bunları bize yaşattıkça inşallah bizim değerimizi arttırsın. Biz, bunla, biz bunları değer arttırma olarak görüyoruz, yani umuyoruz öyle diyelim. Görüyoruz değil, umuyoruz. O yüzden hiç, hiç sorun yok. Ne deseler desinler yani. Normal sıradan mali ağzıyla da küfür etseler. Hiç, hiç bir sorun değil. Bir sorun değil. De neler olmadı. İbni Teymiye neler yapmadılar. Ne iftiralar atmadılar. Fiziki, sözlü, kavli neler yapmadılar ki. Olur normaldir yani. <gülüyor> Anladınız ayeti. Bakın Necdu ulemaları ne dedik? Sıkça getiriyorlar. Kim bunlardan? Ebu Butayn. Çok aşırı dedi dedik. Hatta Ebu Butayn ne diyor biliyor musun? Durer Hüsteniyye'de. <gülüyor> diyor ki kardeşler Ebu Butayn. Cahleti özür görenler sapık ver bidatçıdır diyor. Tamam. Tevhidi anlamamış. Durul seniye sabu arasında ihtilaf ne biliyor musunuz? Mesela diyelim ki e, arkadaş diyelim şirk koştu. Ben cehal ben onu e, ihtilaflı gördüm. Şey ben e, onu Tekfir edilip edilmemesini ihtilaflı gördüm. Yani şirk koşan müşrik midir, dil midir? Ben ihtilaflı görüyorum bu meseleyi. Ediyorsun. Tamam, tereddüyün. Yani diyorum ki bu halin arasında ihtilaflıdır. Yani hani şerid olmamak lazım. İki tarafında görüşü var diyorum. Beni bak üçüncü şahsa geçiyoruz. Beni özürlü gören müşrik midir, dil midir onu tartışıyorlar. Aha. Bak neresi? Bak bu adam burada şirk koşuyor biri. Ben diyorum ki bu adam bu özürlü olabilir de olmayabilir de çünkü bu halin arasında ihtilaflı birisi de geliyor beni tekfir etmiyor ihtilaflı dedim diye. Beni tekfir etmeyen kafir midir değil midir onu tartışıyorlar dururuz seneye de. Varlarında ihtilaf <gülüyor> ediyorlar. Yani. İkinci kuşak, tekfir nereye varmış? İkinci kuşaktan, üçüncü kuşak ya diyorum Muhammed İbni Abdülvahhab kendi tevhidi anlatana kadar kendini Müslüman görmüyor. Bunlar hayali değil. Hepsi nakil. Kafire kafir demek lazım. İlla Aslında onu biraz anlattığım dolaylı yönden Kafire benim indimde Onun ilmi sabit olması gerekir Bakınız mesela i̇bn Arabi Ümmet icma etmiş mi küfüründe? Yok yani kafir değildi hata veya değil o önemli değil Peki tekfir edenler Tekfir etmeyenlere şöyle mi diyecek Siz kafiri tekfir etmediniz siz de kafirsiniz Diyebiliyor mu? Bitti buradan çöktü kaydeleri O zaman i̇bn Arabi Arabi'yi tekfir etmeyen herkesi Kafiri tekfir etmediğiniz gerekçesiyle tekfir etmeleri gerekir Doğru mu? Bir de şu da var. İbn Teymiyye diyelim etti İbn Arabi Mesela örnek. Bağlamaz ki ümmeti. Ümmet icma edecek ki o zaman bağlamaz ki onun ihtilalidir. Çünkü İbn Teymiyye'ye göre tekfirin engelleri yerine gelip şartları şartları yerine gelip engelleri kalkmıştır. Başka alime göre bu söz konusu değildir. Bu bağlayıcı da olmaz. Onu bağlar. Bir Şimdi bakın Ebu Buteyne ne diyor biliyor musunuz? Bakın Arapçasını okuyayım. Men hassa zalikal wa'ide bil muanid di fakat wa akhraj el cahile ve el muta'avile ve el muqallide faqad shaqa ve rasuluhu wa kharaj Ebu Buteyne böyle diyor. Diyor ki her kim bunu sadece inatçı bir kimseye hasrederse ve cahili ve mukallidi bunun dışında tutarsa bu ayetin dışında Allah ve Resulüne muhalefet etmiş ve müminlerin yolundan sapmıştır. Aşırılığı görüyorsunuz. Şimdi peki bu ayetteki şüpheye ne yapacağız? Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Onun dışındakileri bağışlar. İlk soracağımız soru. Tövbe etsem bağışlamaz mı? O zaman ayet umumi üzere değil. Ayette yok ki tövbe etsem bağışlar. Şirk koşarsam dikkat eder misin? Her şüpheye tek bir cümleyle cevap veriyoruz bitiyor şüphe. Sonra uzatıyoruz gerçi biraz ilmi olsun diye. Bu kadar yani çürüktür. Sana göre bu ayet umumi üzere değil. Diğer ayetlerle tövbe edenleri has kıldım buna. Ben de diğer ayetlerle cehaleti... Ben dolayı şirk işleyeni hasklıyorum. Yoksa dese delilin delilini tartışacağız. Bu ayeti tek başına getirme. Bak hep aynı yere dönüyoruz. O yüzden diyoruz ki şimdi ben tövbe etsem bağışlanmaz mı? Bu ayette ne diyor? Allah şirk koşanı bağışlamaz. Tövbe etsen veya etmesen diye bir ayrım yapıyor mu? Sadece bu ayeti ele aldığımızda. Yapmıyorum. Yapmıyor. O zaman tövbe etsem de Allah bağışlamaması lazım. Sadece bu ayeti bu mantıkla ele alacak olursak. <gülüyor> Doğru mu? Dese ki hayır tövbe eden hariç neden diğer delillerle çıkarttım. Ayette yok ki Ayette yok tövbeyden etmeyen nereden çıkardın diğer naslardan? Demek ki sana göre de bu ayet umumü üzere değil. değil. Ben de diğer naslardan cahalet nedeniyle şirk işleyeni bu durumun dışında tutuyorum. Eğer nas yok ki dersen cahili dışta tutmak için ne derim ben de? O zaman benim naslarımı tartışacağız. Çünkü sana göre de umumü üzere değil. <gülüyor> Daha ileri gideyim. İkra altında şirk koşsam o da hariç diyor bak. Bir, umumi, bir yine parçalıyorlar ayetleri. İkra altında şirk koşsam o hariç diyorlar. Bu ayete dahil değil. önce şirk koşsam ne diyorlar? Hariç. Halbuki ayet Buluğdan önce sonra şirk koşarsan diye ayırıyor mu? Hı. Yok. Peki mecnunken şirk koşsam ayeti paramparça yine yaptılar. Yani sadece orada yazan kelimeyi alırsak o zaman hata ederiz yani, mi? Hıh. Yani Onlar da onu diyor. Diğer naslarla ele alıyoruz diyorlar. Tamam? Diğer naslarla biz bunları çıkarıyoruz. Demek ki bu ayette size göre direkt delalet etmiyorsunuz söylediğinize. Çünkü biz de diğer naslarla cahili bu ayetin dışında tutuyoruz. Deriz ona. O zaman birbirimizin naslarını tartışmamız gerekiyor. Bu ayet tek başına delil olmuyormuş. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bak daha ileri gideyim dedim. Mecnun'u verdim en son. Daha ileri gideyim. Bu ayet bu ayet kardeşler, bu ayete küfür de dahil mi? Mesela Allah küfrü bağışlar mı? Mesela ben küfür işledim ve üzerime küfür gerçekten şartlarıyla tahakkuk etti ve ben öyle öldüm gittim. Allah bağışlar mı? <gülüyor> bağışlamaz. O zaman küfür işleyeni de Allah bağışlamaz demen lazım. Mesela uluv-u inkar edin falan, Kur'an mahluktur diyeni. Onları demiyorsun, cehalete özür görüyorsun. Doğru mu? O yüzden bu ayet bu ayet ahiret ahkamıyla alakalıdır. Yani her kimin şartlar yerine geldikten sonra şirk küfür üzerine ölürse Allah onu bağışlamaz. O yüzden bu ölümle alakalı. Çünkü dünyada ne kadar şirk koşarsan koş. Can boğaza gelmedikten sonra tövbe ettiğin zaman kabul. Doktor dedi yarın öleceksin tıbba göre. Tövbe et kabul. Can boğaza gelmeden kabuldur tövbe. Samimi yeter ki ne yap? Töbet. O yüzden bu, ay bu ayeti delil getirmek o kadar basit ki. Bakın çok ilginç kardeşler bizim akide de e bizim akide kitapları içerisinde harici ve mürciyelere bu olguyu ispatlamayla doludur. Bu olguyu nedir olgu kardeşler? Mesela biz diyoruz ki bir insanda tehdit veya müjdeleyici naslar tahakkuk etmesi için Çeşitli şartların yerine gelmesi gerekir. Mesela uyarıcı naslar olduğu gibi deminki ayet uyarıcı değil mi? Şirk koşmayın şöyle yapmayın. Müjdeleyici de nastar yok mu? Bir insanda o müjdenin veya uyarının tahakkuk edip üzerinde gerçekleşmesi için şartlar yerine gelmesi gelir. Diye bir olgu var ehl-i sünnette haricilere ve mürciyelere reddiye olarak. Çünkü mürciyeler müjdeleyici nastarı hep getirirler doğru mu? Hariciler de tehdit içeren nasları getirirler. Biz ehli sünnet iki tarafa da reddiye verirken ne diyor? Gerek müjde, müjde nasları olsun, gerekse tehdit nasları, vaid dediğimiz tehdit nasları olsun. Bunlar ancak şartların yerine gelip engellerin kalkmasıyla o kişi hakkında ne yapar? Tahakkuk eder. Neden? Mesela mürciyeye şu aslı takir ederler. Her müjde, müjdeleyici, bakın bu naslara iyi bakın sözlere. Her müjdeleyici nas, müjde içeren nas, delil. İçerisindeki ameli uygulayan her kişi de o müjdenin tahakkuk etmesini gerektirmez. O kişi de o müjdenin tahakkuk edebilmesi için diğer şartların da yerine gelmesi gerekir diyorlar mürciğe. mesela ne diyor? Men mate wa ya'lemu ennehu la ilahe illa Allah cenne. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer. Şimdi herkese diyebiliyor muyuz cennete girer la ilahe illallah bilerek ölen? Biliyorum işte la ilahe illallah ne demek direkt cennete gidebiliyor muyuz? Hayır diğer naslarla şartlar getiriyoruz değil mi? Şöyle olacak gereğiyle amel edecek diyoruz falan doğru mu? Bak müjdeleyici nas tahakkuk etti mi her kişide? Her la ilahe illallah bilerek söyleyende o müjde gerçekleşiyor mu? Cennete girme müjdesi. Doğru mu? Bakın böyle bir asıl bu çok kaydedir. Yani ehl-i sünnetin en değerli kaydesidir. Bu çok önemlidir ha. Kayde ne? Müjdeleyici veya tehdit edici nasların kişilerde tahakkuk etmesi çeşitli şartlara bağlıdır çeşitli şartlara bağlıdır. Müjde'nin işte mürceye böyle derler. Yine mesela hadiste ne diyor? Men sallal berdeyni de kaler cenne. Her kim iki serinlik namazını önemli değil sabah ikindi diyelim. Her kim hadiste diyor üstündeki rivayette iki serinlik namazını namazlarını kılarsa cennete girer. Bu müjdeleyici <gülüyor> nastır değil mi? Şimdi direkt diyebiliyor muyuz? Her öğle ikindi kılan cennete girer, değil mi? <gülüyor> Bakın müjdeleyici nas tahakkuk etmesi için şartlar lazım. Mesela ne gibi ihlas olacak o namazları kılarken. Değil mi? Kafir olmayacak. Kafirlerin ameli geçerli değil. Değil mi? Zorla ikra altında kılmayacak. isteyerek o kılacak. Sırf sabahı kimliği kıldı. <gülüyor> kimleri kılmadı. Yüzlerce değil mi? Yüzlerce şart var. O yüzden sen işte Allah şirk koşulmasını direkt şey, Şartlar tahakkuk etmesi için. Bak mürciyeye böyle yaklaşırlar. Bak müjdeleyici aslar söyledim. Şartların tahakkuk olması gerekir gerekçesini sundular. Şimdi diyoruz ki bu müjde bu müjdenin mutlaka her sabah ve ikindi namazlarını kılan bir muayyen şahısta tahakkuk etmesi gerekir e, tahakkuk etmesi mi gerekir? Cevap hayır. Şartların yerine gelmesi gerekir. Mesela Müslüman olması, abdestli olması, akıllı olması, değil mi? Adam abdestsiz kıldı öyle ikindi veya sabah ikindi Değil mi? Vaktin girmesi. Aynı şekilde müjdeleyici nasların mukabilinde de haricilere aynı aslı takrir ederler. Tehdit naslarına karşı. Mesela haricilere şu aslı takrir eder Sünnet der ki her uyarıcı nas içerisindeki fiili uygulayan kişi de o tehdidin tahakkuk etmesini gerektirmez. O kişi de o tehdidin tahakkuk edebilmesi için diğer şartların yerine gelmesi gerekir. Mesela hadiste diyor ki Etani Cibrilu feqale ya Muhammedu inna Allahu azza ve celle la'ana'l hamra ve asiraha ve mu'tasiraha ve şaribaha ve hamilaha ve mahmule ileyhi ve ve mubta'aha ve saqiha ve mustaquiha. diyor ki Cibril bana geldi ve dedi ki ey Muhammed Allah içkiye şarabı sıkana ve sıktırana içene ve taşıyana kendisine taşınana yani içkinin kendisine taşındığı kimseye yani alıcıya ve satana ve satın alana Servis yapana ve kendisine servis yapılmasını isteyen kimseye lanet etmiştir. Çocuk şimdi servis yaptı. Gerçekleşti mi? Tahakkuk. Ney? Engeli ne? Çocuk olması. Neyle diğer nasla? Bak demek ki her tehdit edici nas tahakkuk etmesini gerektirmiyor. Ahmet'teki rivayet bu sahih. Şimdi diyoruz ki ha. az önce annemiz de ikisini ikisini niknamadı değil. Zaten adres olmadığında onun namazı zaten kabul olunmaz derse cevap veririz? Namazı, işte onu diyoruz, bak demek ki tahakkuk etmiyor işte bizim lehimize. O şart olmadığı için tahakkuk etmiyor. Ama aslen bu namaz kıldı mı? Kıldı. Doğru mu? Namaz kıldı. Ama şart tahakkuk etmediği için değil mi? Mesela işte abdestli olması gibi bu şartlar gerçekleşmediği için adama ne diyoruz? Sen bu müjdeyi dışındasın. Bu müjde senin üzerinde tahakkuk etmiyor, gerçekleşmiyor anlatabiliyor muyum? Zaten onu ikrar etmeye çalışıyoruz. Şimdi diyoruz ki şimdi bu tehdidin mutlaka her içki içen, sunan, satan vesaire saydık ya. Kimseler hakkında tahakkuk etmesi gerekir mi? Mesela çocuk aldı. İçkiyi aldı, servis etti, götürdü, sattı mesela. İkra altında biri aldı, sattı. Lanet ede Allah sana lanet etsin. Lanet edebilir miyiz? Bu lanet tehdidi tahakkuk ediyor mu? Demek ki şartların bakın düşünün, cehaleti özür görmeyenler aslında bütün ehli Sünnet'in kendi alimlerinin de ikhar etmiş olduğu kaydeyi yıkıyorlar. Yani bu kadar kötü bir şey bu. O yüzden mesela bakın bundan dolayı bazı sahabeler Allah ve Resulünün sevdikleri gerekçesiyle lanet edilmemiştir. Kendileri hakkında lanet takip etmemiştir diyor ya hadiste Bukhari'de. Diyor Resulullah zamanında işte abla isminde bir adam var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içki içtiği için ona sopa cezası uyguluyor. Bir gün bu yine şahıs. Resulullah'ın huzuruna içkili bir şekilde Huzuruna getiriliyor. Ona yine aynı şekilde sopa cezası ne yapıyor? Uygulanıyor. Sahabelerden bir Allah'ım ona lanet et. İçki yüzünden ne kadar da çok e, yani e, ne kadar da çok huzura getiriliyor diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? لَا تَلْعَنُوهُ ma alimtu عَلِيمْتُ اِنَّهُ يُحِبُ ve وَرَسُولَهُ Onlar lanet okumayınız. Vallahi ben biliyorum ki Allah ve Resulünü seviyor. Şimdi bu hadiste, bundan önceki hadiste içki içen, satan, satılan, servis yapılan. Bu umuma bu da dahil. Evet. Ama şartlar yerine gelmiş mi? Gelmemiş bazen. Doğru mu? Demek ki her lanet illa lanet okumayı gerektirmiyor. Hatta şartlar yerine gelse bile illa laneti gerektirmiyor. Çeşitli engellerden dolayı işte Allah ve Resulünü sevmesinden, mümin olmasından dolayı engel oluyor onun lanet okunmasına. Gibi. Anlatabiliyor muyum? Azgınlığı yok. Bir azgınlığı yok. Dine karşı bir buz yok. Bir şey yok. Vesaire. Lanet <gülüyor> mu? Okumayacaksın böyle bir insanı. Okursan. Caiz değil. Hadisin gereğini yerine getirmezsin ki hadis şartlara bağlanmış. O yüzden kardeşler bakın İbnü i Teymiye Rahim Allah bu kıssa hakkında ne diyor? Çok uzatmayayım Arapçaları falan hepsi burada. Diyor ki Allah ve Resulünü sevdiği için içki içmede ısrar etmesine rağmen az önce söylediğim kayda var ya onu ispatlıyor. Lanet okumayı nehyetmiştir. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi Allah içkiye, e şarabı sıkana ve sıktırana, içene ve taşıyana, kendisine taşınana vesaire sayıyor hepsini satana, alıcıya vesaire servis yapana lanet etmiştir demiştir Allah için. Ancak mutlak lanet kendisine lanetin ulaşmasını engelleyici durum nedeniyle muayyen laneti gerektirmez. Ne Rabbani sözler mi? Okuyunca bile insan yani acayip. O aynen ne diyor? Bakın buradan hafif geriden alın. Diyor ki ancak mutlak lanet kendisine lanetin ulaşmasını Engelleyici bir durum nedeniyle muayyen laneti gerektirmez. Bu umum lanettir ama muayyene indirgeyemezsin. Diyor ki mutlak tekfir ve mutlak tehdit de aynı bu şekildedir diyor işte. Muhtat, mutlak tekfir de aynı bu şekildedir. Mutlak olarak tekfir edersin Kur'an makluktur diyen kafirdir ama muayyene indirgeyemezsin. Bakın içki meselesiyle tekfiri nasıl birebir aynı gördü diyor ki bu nedenle mutlak tehdidin tahakkuk ede etmesi kitap ve sünnetteki şartların sabit olup engellerin kalkmasına bağlıdır. Ne Rabbani sözler değil mi? Fetavada bunu söylüyor 10. ciltte 329'da. Böyle insan var böyle? çok insan var Gördünüz böyle insan. Şimdi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bize haber veriyor o insan hakkında. O yüzden biz ne yapıyoruz? Şimdi o insana muayyen hakkında diyebiliyoruz ama onun dışında Allah ve Resulünü sevmek sevme kalp çünkü münafıkları da biz bilmiyoruz ki. Yok anlamadım. Yani o mesela sahabeydi o o Allah'ın kendisi onu biliyor, tanıyor ve bunu, bunu bu şeylerin hükmünün dışında bırakıyor, değil mi? Yani hmm. dedettirmiyor, yasaklıyor mesela. abi. diyorum böyle bir insanın böyle zor olmasıyla birlikte mümkündür ama. Hmm. Tamam yani mı? Mesela... Çünkü bak, "In kuntum tuhibbun Allah fettebi'unu yuhibbukumullah." Bunu getirirsen büyük bir hata yaparsın. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah sizi sevmesin dediğinde her Müslümanın peygambere uymadığı nokta var, değil mi? Kimi içkide, kimi onda, kimi bunda. O zaman Allah ve Resulü'nü sevmeme. O dereceden bahsediyor. Bu da büyük bir hata. Biz bunu da yanlış anlatıyoruz. Bu derece derecedir. Hiçbir zaman sevmediğini göstermez ama sevgi derece derecedir. Evet. Böyle bir insan Allah ve Resulü'nü seviyordur. Ama bir beş vakit namazını şeyden daha az seviyordur. O ayrı. Ama sevginin mutlak yokluğu kafir demektir zaten. Anlatabiliyor muyum? O yüzden iman derece derece ya. Aslında iman derece derece ne demek biliyor musunuz? Namaz derece derece. Aynı safta iki kişi namaz kılar. Yerle gök arasında fark var namazlarında. İman derece derece ne demek? Oruç derece derecedir demek. İman derece derece ne demek? Korku, sevgi derece derecedir. O yüzden yeryüzünde Müslüman olup da Allah ve Resulünü sevmeyen kimse yok. Çünkü sevmiyorsa zaten Müslüman değil. <gülüyor> o yüzden içki içip de Allah Resulünü seven var ama ne kadar? O ayrı. Çünkü iman artar eksilir, sevgi artar eksilir vesaire. Şimdi gelelim dananın kuyruğunun koptu. <gülüyor> Aslında çok basit de hani çok meşhur Resulullah'ın ana babası meselesi. Ehli. Ne kadar karışık değil mi? Kimse bir şey anlatmadı bunu. <gülüyor> Hatta sizin bir taksici macerası vardı eskiden anlatıyorsam <gülüyor> o zaman, hatta içki kokuyordu falan demiştim. Bir, ara, bir hatırlat. Bir taksiciydi hani böyle, cübbeliği çok seviyor böyle falan diline basadı ama senden hani hatta içki mi kokuyordu, böyle bir mesele vardı. Sana. Ha ha ha, tamam tamam. Hani dediniz de, içki içerken Allah ve Resulü seviyormuş. Şöyle biriyle karşılaştım, gurabaya gidiyorum. Taksiye de bindim, biraz kitaplar var ağır. Bindim. Baktım böyle adam sallanıyor hafif kafa, eyvah dedim yandık, sarhoşun şeyine bindik, adam da böyle zaten çingeni siyah böyle, böyle kokuyor, içki kokuyor falan, çok hafif bir ses var, bir baktım cübbeli, ondan sonra ben neyse bir şey demedim, ya dedim şimdi anlatsan da bu anlamaz ki zaten sarhoş adam, baktım böyle yapıyor, hocam dedi, böyle sakallıyız ya, hocam dedi, buyur dedim, Hocam diyor cübbeli süper adam ya diyor. Vallahi var ya öyle seviyorum ki bu. Nasıl Allah'a ve peygamberi anlatıyor. Ben kurban olayım ona diyor böyle. Yani adam var ya. Yani nasıl Allah ve Resulünü sevmiş. Ama bak dinde bazı şeyler oturmamış adamlara. Yani namazın ehemmiyetini o kadar anlatmamışlar belki. Veya içkinin kötülüğünü o kadar anlatmamışlar. Bakın birazdan örnek vereceğim. Ömer radıyallahu an döneminde sahabelerden zinanın haram olduğunu bilmeyen var. Uygulamıyorlar ona şey ya bu kadar arasında yani. Bak İbn, Kudami i̇bn Maz'un sadece o sahibi Kudami İbn i Maz'un da içki içiyor ve Allah Resulü'nü seviyor. Değil mi? O yüzden hani sevgi derece derecedir. Bunu bilirsek sorunun cevabı kendinde var zaten kendi içerisinde. Şu, iki, iki arkadaş çıkıyor. <gülüyor> İkisi aynı ya yapıyorlar. geçen Yıldız Silbe'yi görmediniz mi ya? Nasıl bağırdı? <gülüyor> Gördünüz değil mi Yıldız <gülüyor> Silbe'yi? Allah'a Ya bunlar Allah ve Resulü'nü seviyor. Anladığı kadar anlamı seviyor. Yani bak nasıl imanı zuhur etmiş kadının. Sarhoş, içiyor, ve içi olan Allah'a küfür etmiyor sarhoşluğundan dolayı, tekisi de çıkartıyor, huvuruyor onu, sen nasıl yani, Allah'a küfür edersin? He, i̇kisi yani. de sarhoş. Birisi az sarhoş, nasıl Allah'a küfür edersin, Ben yani küfür ederim ama Allah'a da küfür edilirim diye, çıkartıyor, oluyor. Yani Bu Allah'ı seviyor yani. Evet. Yani bak az önce hafif üzerinde durmak istiyorum. <gülüyor> Yıldız silbe neden? Hepimizin sevdiği bir kardeş olmak zorunda. Çünkü Allah müminleri kardeş kılmış. Ama ne kadar fasıksa sevgin o kadar olur. Bak nasıl oturuyor kaydeler. Yıldız silbeye Müslüman görüyorsan mutlak buz edemezsin. Bir fahişe de olsa Allah Müslüman olduktan sonra senin kardeşin kılmış. Doğru mu? Doğru mu? Bakın ihli sünnetin adaleti nerede gösteriyor? Doğru mu? Müminler kardeştir demiyor mu? Dinden çıkmayan herkes mümindir. Ne kadar fasık olursa olsun. Ama ehl-i sünnette kayda var. Kişi hakkında buğzla sevgi birleşir. Fıskı kadar buğzun çok olur. İmanı kadar sevgin o kadar derecede olur. Ama mutlak buğz yok. Ben eminim ki yıldız silbe çıkıp orada Yahudilere laf söylediğinde, Allah'u u Ekber dediğinde ben kendim için söyleyeyim. Başlasa adına söylemeyeyim. Vallahi kalbim ürperdi. Tülerin diken diken oldu. Rahat. Ve Allah için ona sevgim arttı. O kadına. Bakın yani böyle di zihniyetiyle, kaba zihniyetle baktığımızda var ya yeryüzünde insan kalmaz. Herkes gaybde işlediği haramlar var, şeyler var. <gülüyor> neyin yani, neyin tabir sayısı artısını yapıyoruz. Ya bu kadına ne kadar gittik anlattık, ne kadar anlattık, ne kadar ücret. Gözünü açtı, sesi güzel, kendini e, İMEÇ'e bloglarında kasetçiler çarşısında buldu. Kaset yaptılar kadına, din, imanı bundan biliyor. Umre'ye de gitti geçen. Gördük. <gülüyor> yani bak Allah Resulüne bir düşmanlığı yok. O kadar biliyor, o kadar anlatmışlar şey gibi bu. Bir kıssa anlatırlar. İmamın birisi bir köye tayin oluyor. Tayin olduğu köyün yanındaki imam da onun arkadaşı. Ama o arkadaşı yıllardır o köyde imamlık yapıyor. Kendi ilk defa gidecek bir köye tayin oluyor. Diyelim ki böyle iki köy yan yana. Bir gün öğle namazı vaktinde camiye giriyor. Anahtarı, anahtarı almış müftülükten İlk defa camisini açacak. Bir açıyor. Öğle namazına da 15-20 dakika var. Tamam diyor. Ben şöyle bir camiye bakayım. Derli toplu tamam. Mikrofon nerede? Böyle bir şey yapıyor. O, o sırada ezan vakti geliyor. Diyor ki ben bir ezan okuyayım. Kıssanın sayılığı önemli değil. Hissi önemli. Ben diyor bir gideyim okuyayım Kur'an. Şey pardon ezan. Cemaatimi bekleyeyim gelsinler. İlk e, namazımı kıldırayım tanışınım da. Neyse ezan okuyor, bakıyor 5 dakika, 10 dakika kimse gelmiyor. 20 dakika, herhalde diyor adet herhalde namaza geç geliyorlar. Hani Suud gibi belkidir. Hani ezandan 20-25 dakika sonradır ya namaz, burası gibi değil. Belki öyle bir şeydir diyor, bekliyor. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat yok diyor. Nasıl kaçacak? Kılayım diyor enisi. Kılıyor tek başına. Ya diyor koskoca köyde bir kişi mi gelmez canine? Bunda var bir, bir şey var diyor. Yani özel bir durum olması lazım. <gülüyor> Anlam veremiyor. <gülüyor> Gidiyor köye dolaşıyor. Bir de bakıyor ki köy halkı. %90'ından fazlası namaz kılmıyor. Geri kalan da yaşlı 2-3 kişi onlar zaten camiye gelmiyorlar. Öyle bir kültür yok veya yaşlı hasta falan. Neyse bu imam kendini ah ediyor ve davet ediyor. Ben diyor bunlara davet edeceğim. Tabii bu süre zarfı içerisinde de imam arkadaşına eski yan köydeki imam arkadaşına kendi köyünün durumunu haberdar ediyor. İşte böyle böyle cemaat yok sıfır. Tek başıma kılıyorum namazları falan. O da diyor sabret falan. Neyse davet ediyor. Aradan böyle 5-6 ay bir sene geçiyor. İma, i̇mam'ı arıyor e, Yanköy'deki. Bizi ziyarete geldi. Camiye bir gün gel. İmam bir de gidiyor ki cami ağzına kadar tıklım tıklım dolu. Bakıyor ki tıklım tıklım. Öyle bir seviniyor, öyle bir seviniyor ki Subhanallah diyor daveti nasıl başarılı. Tam içeri giriyor ki bir de bakıyor Subhanallah hepsinin ayağında ayakkabı var. Böyle normal tozlu gümüşler Hepsi ayakkabılı. Namazdan sonra hemen imamın yakasına yapışıyor arkadaşın. Ya diyor Allah'tan korsan diyor bunları nasıl ayakkabıyla içeri alırsın? Ya diyor mübarek. Bir eleştirme. Ya bak ben ayakkabıyla soktum buraya kadar getirdim. Ayakkabıyı da sen çıkar. Yani hep eleştiriyorsun, eleştiriyorsun, eleştiriyorsun. Ya bu adamları küfürden çevirdim. Namazın terki sana göre bir görüşe göre küfür. Necdi zihniyetlisin, icma hatta. Tamam namazın terki. Ben bunları küfürden aldım. Buraya kadar getirdim. Sen de ayakkabısını çıkar. Yani ben tebliğ ederim yakında onu da çıkarlar belki ama. Yani her şeyi bir anda beklersek hani Tayyip Erdoğan olayı gibi. Ya bak düşünün bu adamın. Yani başında ne kadar bela var? Say sabaha kadar biter mi ya? Yani bunu, bu adam PKK ile mi uğraşsın? Bu adam azgın laikçilerle mi uğraşsın? Demokratlarla mı Ergene Ergenekonla mı uğraşsın? Eski askeriye mantığıyla mı uğraşsın? Paralar güçlerle, münafıklarla, dış güçlerle mi uğraşsın? Yani bu adamın içinden adamı vuranlar var onlarla mı uğraşsın? Ya bu bir tane can. Arkasında bak biraz sallandı parti bir sürü kişi terk etti. Tek başına bu can biz bundan ne isteyebiliyoruz? Biz Tayyip'e ne kadar davet ettik? Ne kadar anlattık? Adam o kadar biliyor dini. Yaptıkları o, ben bak dikkat edin onu fasık da göremiyorum. Münazarasını yapabiliriz. Tayyip Erdoğan'ı ben müttaki bir Müslüm, Müslüman görüyorum. Fasık da değil. Çünkü günah işleyen herkes fasık değil. Büyük günah işleyen herkes fasık değil. Bu da yanlış biliyor. Bunu da hatırlatın bunu da tartışmasını yapalım. En fazla fasık diyelim. Tamam. Yani biz bu adama ne kadar anlattık? Bu böyle bir dinin içinde yaşadı. Böyle bir dinin içerisinde yaşadı adam. Bu kadar anlattılar. Hocaları var fetva alanlar. Ya işte ben yeri geliyor kadınla el sıkışıyorum. Yeri geliyor. Hiçbirini ben fıs görmüyorum anlatacağım birazdan. El sıkışıyor, iç içe dolaşıyor, sarılıyor bazen yeri geliyor kadınla müzik dinliyor falan şu bu. Şimdi soruyor fetvayı maslahat gereği yapabilirsin diyor köprüyü geçene kadar. Yani bu adama bu kadar anlatılmış. Biz ne kadar adamı anlattık, ne kadar öğrettik. Sabah namazına camiye gitmekten aciziz. Cemaat bizi uzaydan gelmiş zannediyor. Bir gün bir giriyoruz Allah yukarıda diyoruz adama. Direkt dalış yapıyoruz. Adam hiçbir zaman aynı safta görmemiş. Ön safta görmemiş bizi. <gülüyor> Tayyip ya niye şunu değiştirmiyor? Niye? Ya mübarek sen hanımını, evindeki hanımına söz geçiremiyorsun daha ya. Ya sen daha bir aile yönetemiyorsun. Adam diyor ya oluna <gülüyor> diyor ya. Ya biz pazarda nefim almıyoruz devlet yönetiyoruz devlet. Yani bu kadar basit değil ki bu mesele. Ya eleştirmek o kadar basit ki. Tayyip ayakkabıyla soktu. Ayakkabıyla sen çıkar. O kadar erkeksin sabah namazında uyuma git davet yap. Bak o senin önünü açtı. Ona bile küfredebilirsin. Değil mi? Serbest. Ona bile küfredersin serbest. İstersen ateistliği savun. istersen şeriatı savun. Serbestsin. Önünü açmış. Ondan sonrasına da sen gel. Bak ayakkabıyla sokmuş. Sen çıkar. Değil mi? Diyelim ki adı onun vesilesiyle bazı Müslümanlar birinin tabirleri lightlaştı. Tamam bak amenle ben yani İbni Ömer'im diye şey Hz. Ömer'im diye çıkmadı ki zaten. Demedi ki ben Hz. Ömer'im. Böyle bir din bildi geldi bu buraya kadar getirdi. E sen de o layıklığı da sen kaldırın önünü açmış senin. Değil mi? İstediğin siteyi aç, istediğin kitabı bas. Var mı sorun? Yani o kadar yüzeysel, o kadar vicdansız, o kadar böyle insafsız yaklaşıyoruz ki insanlara. Ya biz bu insanlara merhamet okumalıyız. Müzik dinleyen ne? Fasık. Fasık'ın haberi icmaen hadiste ne? Kabul yok o zaman Muhalla'daki İbn-i bütün rivayetleri gitti. Müziği helal sayıyor. Ne yapacağız? <gülüyor> Fasıklık nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Din adına dinden olduğunu zannedip de amel ettiğin hiçbir şey. Fasık olmaz. Fasık yapmaz insanı. Mesela diyelim ki yüzü açık meselesi ihtilaflıdır değil mi? Bunda bir sorun yok. Yani Hangisi racih bak hiç derdim yok. Ben hep isin menheci boyutundayım. Eğer dersek ki bu mutlak anlamda fısktır, yüzü açan, o zaman yüzü açmaya cevaz veren ve amel eden tüm alimler ve Müslümanlar ne olur? Fasık olur. Fasık olur. olur. Ravi zincirlerinden müzik dinleyenler var bilir misiniz siz? Haberlere sika kabul edilmiş. Neden? Adam haram olduğuna inanarak yapsa fasık olur. Ama bir rivayet yok. Gelen rivayetler zayıf. Ki müziğin, bakın müziğin, Haram olduğunu söyleyen alimlerin ittifakıyla müzik hakkındaki rivayetlerin çoğu %90'ının üzerindeki zayıf. Diğerleri de ihtilaflı. Düşünün Bukhar'daki bile, hani ahir zaman gelecek şunu şunu zinayı, o bile senetsizdir Buhar'de. Çünkü Bukhar'ın sahih kabul ettiği rivayetler hangisi? Muallak olarak koyduğu rivayetler değil, senetsiz koyduğu rivayetler değil, senetli koyduğu rivayetler. Bu senetsiz rivayet ama senedi başka yerde sahih o ayrı. Yani demek istediğim İbn-i Azim heva hevesinden konuşmamış. O alim heva hevesinden konuşmamış. Dinden saydığı için helal görmüş. Dinden saydığı için helal görmüş. Buna fasık diyemiyorsun. Anlatabiliyor muyum? i̇bn İbn Azim müziği helal görüyor. Sadece İbn-i Azim değil, sahih rivayetlerle Rab'i zincirlerinde rivayetleri sahih kabul edilmiş müzik dinleyenler var. Hocam hatta dilim talep ederken öbür taraftan çalgı çaldıran da var değil mi? Tabi tabi. İbn-i Azim ilim okurken birilerine çalgı çaldırıyor, ilham geliyor diye. Yani bu mesele bakın... Yani şimdi İbn Hazm heva mi yapmış. Bütün bu rivayetlerin %90'ını tartışmıştır. Münazara etmiştir. Zayıf olduğuna dair nedenler getirmiştir. Mesele bak racih meselesi değil. Dinden olduğunu bildiğin halde amel ettiğin zaman fasık olmuyorsun. Al İmam Şafii'nin ummuna bakarım. Muta Mutanika edenlere. Haramı helal, helali haram yapıyor demeyin bu adamla. Tevil edip hata etmişlerdir. Yine fasık görmüyor. İbn Abbas o zaman fasık mı? Hadi ne yapacağız? Ya? İbn Abbas fasık mı? Ne yapacağız? Mutanikanı. hatta Şeyh Elban diyor ki mutayı helal sabittir döndür raci olan sabit değildir İbn Abbas'ta. Yani sahih değildir. Sayı Sahi veya değil. Daha öteye gideyim Şeyhul, herkes kime Şeyhül İslam diyor? İbn, -i İbn -i Teymi. İbn Teymiye kime diyor? İbn Abdullah Selam. Tartışmalıdır diyor ya muta. Vechi vardır diyor fıkıhta. Fasık mı diyeceğiz? Hata eder. İcmayı muhalefet etmişler. Evet icmadır. Racı olan mutanın haram olduğu icmadır ama bak bu alemleri fasık mı yapacağız? Şimdi muhalladaki senet kime ulaşıyor? İbni Hazım'a. Hazım. Muhalladaki senedin rivayetten hepsini iptal etmemiz lazım. Müzik dinliyor fasık. Ya? Fasık ancak dinden olmadığını biliyor. Haram olduğunu bildiği halde yapanadır. Aslen asıl olarak. Çeşitli kayıtlar olabilir. Asıl olarak buna hamledilir. O yüzden Tayyib'in yaptığı her şeyin caiz olduğuna inanıyor. Tayyip. etvasını almış. Sen köprüye geçene kadar şöyle şöyle yapman caiz. Ya bu kadar açık kadınla sıkışmak. Ya Kur'an'da açık Felak nasıl inkar etmiş daha mübarek. Yani açık Tayyib'in meselesi mi daha açık Felak nas mı daha açık? Felak değil mi? Buna rağmen bak İbn Mesud ne yapmış? O yüzden Tayyib raci olan fasık da değildir. Adam Allah'ı şunu seviyor. 5 vakit namaz kılıyor. Sakal. Sakalın kesmesine inanıyorlar bunlar. Caiz olduğu denen onun sünnetten görüyorlar. Siz biliyor musunuz ehli sünnet alimlerinden birçok ilim al, sakalı kesebilirsin. Yani örfen sakal diyene kadar bırakırsın diyenler. Ne yapacağız biz fasık mı diyeceğiz? Şeyh Elbani sakalı salmıyor kesiyor fasık mı diyeceğiz? Elbani'nin rivayetlerinin kitaplarında naklettiğinin hepsini araştırmamız lazım. Elbani'nin dediği yerde geçiyor mu? Neden? Çünkü Elbani fasık sahabelerini araştırın diyor Allah. Evet. Ne hallere düşüyoruz görüyor musunuz? Bütün kavramlar bizde yanlış oturmuş. Bütün kavramlar. Böyle bu kadar basit mi o fasık, o kafir, o Tayyip Erdoğan Allah'ın şu anda yeryüzünde zahiren muttaki bir insandır. Haberi sahihtir. Kılıçdaroğlu'na böyle diyorum diyorsa alacağız. Demedim diyorsa onu alacağız. Fasık haber getirirse araştıracağız. Getirmezse araştırmayacağız. Alacağız. Bu adam yaptığı her şey dinden görüyor. Fetva merciği var adamın. idare et diyorlar. kadınlarla aleyhissalatı caizdir diyorlar. Bak işte Resulullah bazı şeylerden ödün vermiştir diyorlar. İsabet edip etmediğinden bahsetmiyorum. Bak hiç aklınız oraya takılmasın. Delil anlayabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle fasık de değildir Tayyip Erdoğan. Mübarik, müttaki bir insandır. Ben size öteye geleyim. Rafiziler var. Rafiziler ümmetin muttakileri olarak kabul edilmiştir. Rafiz incirlerinde rafizi var. Haberiniz var mı? Bukhari Müslüm'ün ravileri rafizi dolu. Kaderi, harici dolu. Ya anlatacağız birazdan bunları. Niye bunları sakladılar yıllarca bizden? Mutai hikaye helal görüyor bunlar. Rafiziler. Gali, aşırı rafizler var. Rububiyette problemi olan rafizler var. Rafiz inciri, Bukhari Müslüm'de hepsini gelecek şimdi. İleride yani. Şimdi de saat 1'e denk gelir herhalde de. <gülüyor> o kadar basit değil. Yani öyle kafir, müşrik, cahil. Bu kadar basit mi? Allah'tan korkmamız lazım. İnsanların kanları, malları değerli. İmam Ahmet gelecek. Yanında var. Yanından ayırmıyor. Canı ciğeri yapmış Rafizi. Ya sen nasıl bunu yaparsın? Allah Resulü'nün ehli beytini sevene mi şey yapacağım? Dinden yapıyor adam. Hatası orada. Dinden görüyor. Dine düşmanlığından değil. Değil mi? Değil mi? Hadi bunu tercih edelim mutlak haramdır dersek Elbani fasık oldu. Yüze açık olan diyen Elbani fasık oldu. Ya en Burak İbn Abbas fasık oldu. Allah'ın kitabındaki ayeti sakalı kesme olarak tefsir ediyor. Heberbes mi yapmışlar? Ayette geçen fel yaktı ayeti var ya. Haç dönemlerinde bazı amelleri bitirdikten sonra tefeslerini yerine getirsinler. Anlatıyor anlatıyor bunlardan bir tanesi de sakallarını kısaltmalarıdır diyor. Kur'an darcı şey ehli sadece biz İbni Ömer'in şeyine takılmışız bir tutamına. mesela o kadar değil. Sadece i̇bn Ömer mi? i̇bn Ömer kesmiş. Ebu Hureyre kesmiş. Hepsi Sahi Bir i Ebi Şeybe'de. Ondan sonra e... <gülüyor> İbn-i Munzir'in evsatında Abdül yo yo yo bir, tutan, bir tutandan aşağısını tabinlerden bir sürü kişi kesmiş ve bunlar ravi adamlar. Haberleri sika kabul edilmiş. i̇bn Ömer'in haç umreyle kayıtlı. Ebu Hureyre'nin haç umreyle Cabir i̇bn Abdullah'ın umre, hac umreyle kayıtlı olmayanlar var. Sabelerden, kimi kayıtlamış kimi kayıtlamamış. Ve mesele gerçekten hac umre değil. O arazi olarak geliyor. usulde kaydedir. Arazi olarak gelen şeyler kayıtlanamaz. Yani oradan nakil yapıyor hac ve umrede kesti diye bu demek değil başka kesilmez. O yüzden bazı sahabelerden hac ve umre kaydı yok. Sadece İbn Ömer'den gelmiyor. Birçok sahabeden geliyor bu. Yani o yüzden baktığımızda bunların hepsi sahih olarak gelmiş. Şimdi bunlara fasık mı diyeceğiz? Yüzü aşan kadınlara fasık mı diyeceğiz? İhtiraflı olan şeyler var. İcma olan şeyler de bile fasık kabul edilmemiştir. Mutanika gibi. İbn Abbas fasıksa İbn Abbas'tan gelen bütün rivayetlere atın kardeşler. Tefsirini Hı? Tefsirini Gerçi o farklı bir itiraz. Şimdi sahabenin gerçi yeri farklı ama ben bir mantık vermek için söylüyorum. Bu ravilerde de var. <gülüyor> Ravizimcilerinde de var. O yüzden kardeşler yani öyle o işte niye bunu düzeltmiyor? Niye bunu? Biz, biz bu insanlara rahmet etmemiz lazım. Bu insanlara rahmet etmemiz lazım. Ve bak çok önemli değil. Ben bizzat Tayyib'in yani var ya böyle söylediğin zaman da yani öyle bir tuhaf ki seni devlet <gülüyor> bir ajanı olarak görüyorlar. <gülüyor> Allah, Allah sözlerime şahittir. Kalpleri de biliyor. Kıyamet günü ortaya da çıkaracak. Hayatımda Tayyip'i iki defa görmüşüm mitingine gitmişim. O da tepeye çıktım göreyim diye. Öyle iki defa mitingine gittim. Bir Cumhurbaşkanlığı, bir de Başbakanlık. Arkadaşlarla gittik. Hatta dik durdu, eğilme, selefiler seninle diye yazacaktık. Allah Allah. <gülüyor> Veya arkadaş dedi ki, hocam kaydı arttıralım bizim evim. Dik dur eğilme, gerçek selefiler seninle diye kayıtlayalım falan diyecektik. Yani bir öyle görmüşüm. Hayatımda ne konuşmuşum, ne 1 metre, 10 metre, 100 metre yaklaşmışım. Ne onun tanıdıklarının tanıdıklarını tanıyorum. Hiç, hiçbir ilişki. Sadece, çünkü aynı şeyi rafizleri de yapıyorum. <gülüyor> Birazdan gelecek. Anladım mı? Yani biz adaletli olmamız lazım. Allah Azze ve Celle diyor ya bir topluma kin duymanı sizi adaletsizlikten uzaklaştırmasın. Mesela bu. Biz adaletli olduğumuz için bunu yapmak zorundayız. Birazdan gelecek olan rafiziler, kaderiler, hariciler, bunlara ne diyeceğiz? İbn İmam Ahmed diyor ki biz kaderilerden gelen rivayeti terk etsek elimizde hadis kalmaz. Şam ehlin hadislerini hepsini atarız. Kaderi rafizin cülleri hepsi sika. Çünkü sen her bidat işleyene fasık dersen selefilerden başka yeryüzünde herkes fasık olur bu mantıkla. Anlatabiliyor muyum? O yüzden adam günah da işlese fâsık olma şartları gelecek. Hani dedik ya tehdit için şart lazım, müjde için şart lazım. Az önce o kaydayı ikrar ettik. O yüzden Tayyip neymiş mutlaki? Ömür Müslüman. Hocam şimdi bir araştırmada. <gülüyor> Türkiye'de bayağı kaç bin kişilerine aşağı atmışlar sormuşlar %99.2 Müslüman demiş herkes demiş ben Müslümanım yani. %99 yok ben her sene söylüyorum yani Türkiye %99 Müslümandır bu kadar. %99. Evet, kriterler yani. onu gösteriyor ha 2 yani, nokta o da mı var yani. tamam. E yani. Diyanet Diyanet şikadır alırız. Yani alırız diyorsun yani. Tamam. Ya onlar yani ya, şey %99.2 Müslüman kabul edilir bilisi. illa bak e, o aslında işin latifesi. Evet. Öyle bir sayıya gerek yok. Biz şu anda Müslümanların yaşadığı ülkedeyiz, değil mi? Herkese Müslüman muamelesi uygularız Kim hariç? kafir olduğu sabit olan arıç. Bu kadar. Yüzde kayıtlama hiç bir gerek yok. Kestiğini yeriz, selamını veririz vesaire. Ne zaman ki kafir olduğu gündeme geldi, tekfirin şartları yerine gelip engelleri kalktı ondan sonra. O yüzden o 92 böyle tekbirde şöyle yoktur. %92.3 yoksa 2.5 falan böyle bir şey yok. Bu, bu e, günlük yaşantımızda kullandığımız ifadeler şer'i değil. Nasıl bakarız biz? Topluma bakarız. Toplum Müslümandır. Devletin başındaki şu anki insanlar da Müslümandır. Bunlar e, kimilerin de fasıklık olabilir. Evet onu inkar etmiyorum. Fasıklık olabilir. Ama bu insanlar asıl itibariyle Müslümandır ve Müslüman muamelesi ne yaparız bunlara? uygularız. Şimdi gelelim Resulullah'ın anne babasına. Ne kadar oldu kardeşler? 58 ee, bir saat. Bir saat. Hmm. Şimdi e, fetret ehli şüphesi diyelim buna. Yani fetret ne demek? Peygamberlerin gelmediği ve vahyin kesildiği dönemde yaşayan bazı kimselerin azap gördüğüne dair gelen nasları ne yapıyorlar? Delil getiriyorlar. Bu biraz kitabi. Şimdi kardeşler lafızları inşallah dikkat Bu önemli bir konu aslında. Cehaleti nedeniyle şirke düşen Müslüman bir kimseyi mazur görmeyen bazı kimselerin dayandıkları delillerden biri de şudur. Fetret döneminde yaşayan kimseler hakkında cehennem ateşine girme hükmü veren nasları delil olarak getirmişlerdir. Bu naslar gerçekten çoktur. Bu nasların en sahih olanlarından biri veya bazıları diyelim şunlardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ben Amr ibn Amir el-Huzaî'yi cehennem ateşinde karnının karnından dışarı fırlamış olan bağırsaklarını sürüklerken gördüm." Bu adam saibe adetini ilk çıkaran kişidir. Bakın bu hadislerden biri de Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh'ın güneş tutulması hakkındaki hadisidir. Bunlar hep Fethet ehli hadistir bakın. Bu hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu anda onların delillerini sürüyoruz. Arapçalarını okumuyorum. Hatta orada baston sahibini bile gördüm ki o cehennem ateşinde bağırsaklarını sürüklüyordu. O bastonu ile hacıların eşyalarını çalardı. Eğer yaptığı fark edilirse bastonuma takıldı derdi. Farkına varan olmasa da alıp götürürdü. Bu adam cahiliye devrinde hacıların eşyalarını çalan biri kardeşler. Bu rivayet demiştim de Müslim'de, ilki Buhari'de, ilki Muttafakun'da, ikincisi Müslim'de. Bu hadislerden bir diğeri de Enes İbn Malik radıyallahu anh rivayet etti şu hadistir. Bir adam "Ey Allah'ın Resulü, benim babam nerededir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Cehennemdedir." buyurdu. Adam arkasını dönüp giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı ve şöyle buyurdu. Benim babam da senin baban da cehennemdedir. <gülüyor> bu hadislerden bir diğeri de Ebu Hureyre radıyallahu an’tan gelen rivayette şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annesinin kalbini ziyaret etti ve hem ağladı hem de bu haliyle yanındakileri ağlattı. Sonra şöyle buyurdu. Anneme istiğfarda bulunmak için Rabbimden izin istedim ama bana izin verilmedi. Kabini ziyaret etmek için izin istedim bana izin verildi. Sizler de kabirleri ziyaret edin çünkü kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Bu hadislerden bir diğeri de son olarak Ayşe Radıyallahu anh'tan gelen şu rivayettir. Ben ey Allah'ın Resulü, İbni Cud'an cahiliye devrinde akrabalarını gözetirdi ve fakirleri doyururdu. Acaba bu, ona bir fayda verir mi diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu, fayda vermez. Bak hep yolluyor ateşe falan. Fayda vermez. Çünkü o bir gün bile olsun ey Rabbim hesap günü benim günahlarımı bağışla dememiştir. <gülüyor> bu rivayet de Şimdi diyoruz ki cahiliye döneminde yaşamış bazı kimselerin Kıyamet günü cehennem ateşinde azap göreceğini ifade eden daha başka hadisler de vardır. Şimdi biz bu muasırlara baktığımızda, muasırlara baktığımızda, cehalet nedeniyle şirke düşen Müslüman kişinin mazur görülmeyeceği konusunda bu türden olan delilleri dayanak aldıklarını görüyoruz. Onlara göre bu nasların delil olma yönü şudur. Yani delil getirme yönleri şuradan. Bu nasları şöyle delil getiriyorlar. Diyorlar ki, cahiliye ehli bu kimseler. <gülüyor> Yani bu fetret ehli kimseler, haklarında hüccet ikamı olmadığı ve yaptıkları fiillerin iç yüzünü, hakikatini bilmedikleri halde içine düştükleri şirkte mazur görülmemişlerdir. Eğer cehalet şirk konusunda özür olsaydı onlar da bu konuda mazur görülürlerdi. Mesela cehaleti özür görmeyen birçoklarının itimat ettiği ilim talebeleri bilir kitaplardan biri olan el Cevabul Mufid fi Fî tevhidde cahil olana faydalı cevap. Kitabının yazarı bu kitabının yazarı ki Suud'da çok meşhurdur, yaygındır. Fetre ehli hakkındaki bazı hadislere yer verdikten sonra bu hadis, bu nasların kendilerine delil oluşunu izah ederken şöyle diyor. Bu delil getiren cahalete özür görmeyen. Diyor ki getiriyor fitre tehliyle alakalı nasları. Diyor ki yukarıda geçen hadislerden anlaşılmaktadır ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tevhid inancı ile gönderilişinden önce yaşamış olan kimselerin içinde bulunduğu cehalet ister dünyada onların zahir durumlarına bakarak hüküm verme konusunda olsun, isterse de Allah Teala katındaki gerçek durumları yönünden olsun onlar için özür değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların cehennemde olduğunu haber vermiştir. Ne kadar cazip geliyor değil mi? <gülüyor> Cevabul Mufid müfid fi hukmi tarik-i tevhil sayfa 25'te bunu söylüyor. <gülüyor> Cevaben cevaba başlıyoruz. Ancak diyoruz kardeşler bazı fetret tehli kimseler hakkında gelen bu tür nasları delil getirmek doğru değildir, isabetli değildir. Birçok yönden bunun doğru olmadığı açıktır şimdi dikkat ederseniz biz her reddiyesine bir cevapla bitti doğru mu sonra tavsiye geçtik buna da bir cevapla bitirelim doğru mu bunlar ne diyorlar dünyada müşrik ahiretteki hükmü Allah'a kalmış sonra peygamberin anne babasına örnek veriyorlar peygamberin anne babası ateşte o zaman ateşe ne hükmedeceksiniz bu hadisi delil getiriyorsanız anladınız peygamberin annesi babasını getirip delil getiren neyi delil getiriyorlar bak cehalet özü değil fetret ehli Peki diyoruz ki siz, dünyadaki şu anda şirk işleyenler bunlara ne diyorsunuz? Bunlar müşriktir, ancak hüccet ikamesinden sonra ne diyorsunuz? Kâfir deriz diyorsunuz. Böyle diyenler peygamberin anne babası ne yapamaz? Delil getiremez. Çünkü neden? Peygamberin anne babası hem dünyada müşrik görülmüş sadece, yoksa hem dünyada hem de ateşine mi hükmedilmiş? Ateşi ateşine getiriyorsan tamamını alacaksın. Bitti mi bu şüphe? Ben hiçbir şey yok. Tamam ama FTT'nin aslanı nasıl anlayacağız? Onları da bir değinelim. Ziyade elim olsun. Anladınız mantığı? Bu kadar basittir. O yüzden hep dersin başındaki yine şeyi hatırlatıyorum. O kaydıyı. Bunların itimat ettiği görüş neydi? Dünyada müşrik ailete hükümleri Allah'a kalmış. Onu tuttunuz mu aklınız hep anladın. Çünkü peygamberin anne babası sadece demiyor dünyada müşrik. ahirete de ateşine hükmetmiş. Bunu delil getiriyorsan bu insanların ateşine de hükümet. Anladınız? Şimdi bakın. <gülüyor> o yüzden şöyle giriş yapıyoruz. Diyoruz ki bazı fethet kimseler hakkında gelen bu tür nasları delil getirmek doğru değildir, isabetli değildir. Birçok yönden bunun delil olmadığı açıktır. Bir, öncelikle fethet kimseler tartışma konusunun dışındadır. Çünkü fethet ehli hakkında gelen bu naslar kimin hakkındadır? Asli kafirler hakkındadır. Bizim konumuz ne? İslam'a girdikten sonra cehaleti nedeniyle şirk işleyen. İslam'a girmeyen zaten herkes nedir? Kafir. Doğru mu? Yani bugün biz Amazon ormanlarındaki bir adama ne deriz? Kâbir, ölse cenaze namazı mı kılacağız? Kefenleyeceğiz mi? Yok. Aileteki hükmü Allah'a kalmıştır. O yüzden ne diyoruz? Öncelikle FTT'li kimseler tartışma konusunun dışındadır zaten başlı başına. Çünkü fetret ehli hakkında gelen bu aslar asli kafirler hakkındadır. Bizim konumuz ise Allah-u Teala'yı birlemeyi kabul etmiş, nasıl biliyor ayrı kabul etmiş, yani tevhidin farz olduğunu ve sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini kabul eden, ancak tevhidin kapsamına giren bazı hususlarla şirk kapsamına giren bazı hususları bilmeyen, bu nedenle de şirk olan bir şeyi onun şirk olmadığını zannederek işleyen kimsenin durumudur. Bizim konumuz bu. Bu ikisi ise hem hakikat yani bu tip insan ise Tehli asli kafir arasında hem hakikat hem de hüküm yönünden tamamıyla birbirinden farklı şeylerdir. İki şeyi birbirine tamamıyla ne yaptınız? Karıştırdınız. O nedenle de birinin diğerine kıyas edilmesi caiz değildir. Çünkü iki ayrı şey, iki ayrı farklı konu, illette birleşmeyen iki farklı konu asla ne bir araya getirilmez. İki, birinci e, delil olmama yönü bu. İki. Bu tür nasların zahir anlamlarını esas almak cehalet nedeniyle şirke düşen bir müslüman hakkında. Dünyada az önce söylediğim gibi dünyada küfür hükümleri sabit olur. Fakat ona kıyamet günü imtihandan geçirilmeden azap edilmez diyen kimselerin görüşleriyle son derece çelişki arz etmektedir. Değil mi? Çünkü bunlar ateşe hükmediyor bu efetreteli şeylere. sen dünyada bak o görüşle birebir çelişki arz ediyor. Bunu hangi sözlerimizde ifade ediyoruz? Diyoruz ki bu tür nasların zahir anlamlarını almak Cehalet nedeniyle şirke düşen bir Müslüman hakkında onların sözleri dünyada küfür hükümleri sabit olur. Fakat ona kıyamet günü imtihana geçirilmeden azap edilmez diyen kimselerin görüşleriyle son derece çelişki arz etmektedir. Çünkü bu tür naslarda söz konusu edilen kimselerin kıyamet günü cehennem ateşinde azap görecekleri hükmü yer almaktadır Fetheteli naslarında. Dolayısıyla da onların zahir anlamlarını esas alan kimsenin şöyle demesi gerekir. Onların kıyamet günü varacakları yer cehennem ateşidir. Onlar imtihan edilmeyeceklerdir demesi gerekir. Doğru mu? Anladınız çünkü bu naslarda yok direkt ateş diyor. Böyle demeniz gerekir. Bu sizin bütün kaydınıza ters. İşte bu neden nedir ki diyoruz. Necdi ulemalarında çoğu cehalete özür görmeyenler bu türlü naslardan yüz çevirmişlerdir. Çoğu getirmemişlerdir. Çok nadirdir. Problemi bildikleri için. Yani Düşünün en aşırı tekfirde muhasırlardan şu anda necdiler. Onların bile çoğu bunlardan yüz çevir. Ha iğne deliğinde bir şey bulsalar zayıf yine getiriyorlar. Bak bunundan çoğu yüz çevirmiş. Çok problemli olduğu için. Şimdi devam ediyoruz. Bütün bu anlattıklarımız bir yana. Bakın şimdi kardeşler. Bütün bu anlattıklarımız bir yana. Bu naslarda muayyen bir kimse hakkında hüccet ikamesi olmamasına rağmen cezanın kesinleşeceğini gösteren kesir bir delil de bulunmamaktadır. Bilindiği üzere bakın. Cahiliye ehlinin sonunun ne olacağı konusunda alimler ne yapmış? Alimler arasında uzun süren pek çok ayrıntıları bulunan ve birçok alt kollara ayrılan tartışmalar yaşanmıştır. Sen ondan sonra gel bir tanesini çek hadi tekfir edin de. Hepinizin kabul ettiği de bizim de kabul ettiğimiz sizin de ittifak ettiğimiz ittifak etmemiz bütün alimler hepsi hem hemfikir. Bunda bir sürü görüş var. 40'a 50'ye çıkan görüştük edenler var. Fethet ehlinin durumu ne? O yüzden diyoruz ki bakın bilindiği üzere cahiliye ehlinin sonunun ne olacağı konusunda alimler arasında uzun süren ve pek çok ayrıntıları bulunan birçok alt kota kola ayrılan tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmaların bak bu çok hoş. Bu tartışmaların temel problemi ise şudur. Bu hadislerin zahir anlamı İslam şeriatinin bu çok önemli. Bak neden bu problem neden çoğu yüz çevirmiş biliyor musunuz bu nasları? Cihalete özür görmeyenler bile. Şeriatta dinde bir kayda bir ilke var. Olmazsa olmaz ona ters bu. O da nedir onu anlatıyorum. Diyorum ki bu nasların, bu hadislerin zahir anlamı İslam şeriatının kesin temel bir ilkesine aykırı düşmektedir ki bu ilke şudur. Yani bu FTT'li nasları. Acayip bir ilkeye ters düşmektedir. Direkt tekfire delil getirirsen. Nedir o ilke? Dünyevi ve uhrevi ceza Kullara ancak kendilerine Resul gönderildikten ve haklarında hücret ikamesi sabit olduktan sonra verilir. Bu ülke, ilkeye terstir bu. Kitap ve sünnet bu temel ilkeyi onaylayan ve destekleyen pek çok nas gelmiştir kitap ve sünnette. İşte durum böyle olunca alimlerin cumhuru bu temel ilkeyi esas alıp diğer nasları onun ışığında değerlendirmeye öncelik vermiştir. Bu değeri asıl tutacağız da ondan sonra fetret tehlini bunun altında değerlendireceğiz. O yüzden birçok ehli sünnet aleminin bunu benimsediği gibi yani bu olguyu nedir? Ancak ceza, hükümler ne zaman insanlara verilir? Hicret-i sonra asli teverle peygamberler gönderilmesinden sonra. Fetret ehli bunun bu ilkeye tamamıyla zıt. İşte o yüzden ehli sünnet sadece bu ilkeye zıt olduğunu ehli sünnet söylememiş. Bakın kimler söylemiş? Eşarilerin cumhuru. Hepsi İbn Hazm, Beyhaki Abdülhak El-İşbil'i, İbnül Cevzi, El-Tartuşi, İbn-i Teymiye, İbnül Kayyım, i̇bn Kesir, İbn-i Hacer, El-Kurtubi, Taceddin-i ve benzeri alimler bu görüşü desteklemişlerdir. Bütün bu naslar bu ilkeye ters demişlerdir. Bakın e, eserler, El-Ayatul Beyyinat -bey -bey El-Abbadi, Haşiyetul Bennani, Şerhul Muhalli, e, Ondan sonra Feteva el İbn-i Haceril Heytemi, Mahalli Cemül Cevami, hepsinde bu saydıklarım şeyler burada geçiyor. Görüyorsunuz. Bütün bu alimler bahsetmiş olduğu temel ilkeyi esas alarak Allah Taala'nın hüccet ikamesi olmadıkça kim olursa olsun hiç kimseye azap edilmeyeceği görüşünü benimsemişlerdir. Hocam gerçekten o, bu kişilere bu kötü dönemindeki insanlara gerçekten hüccet ikame olmamış mı? İşte şimdi zaten oraya geleceğiz. Bak alimler peki ne diyor? Ne oldu bak, bunlar? Bak, neden ateşe girdiler? Bir nefer mesela. Ha, mesela ateşe girenler neden girdi? Evet. Değil mi? İşte. Şimdi bu hala bu işgal kalıyor gündeme. Şu ana kadar biz onlara rediye veriyoruz sadece. Evet. Dolayısıyla o reddiyenin altında kalıyorlar ama işgal var yine. Bazı işgaller var. Bizim yani cehaletin özüyle alakalı değil bu işgaller. Bu temel ilkeye bu zıt naslar varsa ne yapacağız? Ona birazdan kısaca değineceğiz. O yüzden diyoruz ki bütün bu alimler bahsettiğimiz olduğumuz temel ilkeyi esas alarak Allah Teala'nın hücret ikamesi olmadıkça kim olursa olsun hiç kimseye azap edilmeyeceği görüntüsünü benimsemişlerdir. Ancak onlar bu ülkeyi benimsemelerinin ardından Benimsediler ya, benimsemedenin ardından ca, cahiliye, ehlinin sonunun ne olacağı hususunda ihtilaf ederek iki görüş ortaya koymuşlardır. Bazıları onların kurtulacağını ve cennete girecekleri görüşünü benimsemiştir. Bazı alimler, bu ilkeyi, bu ilkeye ters, bunu bir halletmemiz lazım. Bu işgalden kendilerince nasıl çıkmışlardır bir grup alimler? Demişler bunlar fetret ehlinden olduğu için mazurdur, hepsi cennete. Tamam. Bir sonra evet. Ama tabii bunlar, bunlar şu itirazdan kurtulamıyor bu görüş sahipleri. Her görüşe itiraz vereceğim. Bakın hiç kurtulamayacak göreceksiniz. Mesela bunlara ne? Peygamberin anne babasını ne yapacağız o zaman veya fetihden ateşe girenleri ne yapacağız mesela? Bu itirazdan kurtulamıyorlar, tamam? O yüzden diyoruz ki bazı bazıları onların kurtulacağı ve cennete girecekleri görünüşünü benimsemiştir. Nitekim eşarilerin cumhuru ve bazı alimler bu görüştedir. Bazıları da onların kıyamet günü imtihan edileceklerini söylemişlerdir. Buna da itiraz getireceğim. Nitekim çok sayıda muhakkik alim de bu görüştedir. Çok sayıda. Muasırlar da dahil mesela İbn-i gibi. İşte sözü edilen bu temel ilkeyi esas almak, onu cahiliye ehlinden bazılarının ceza göreceğini ifade eden nasların zahir anlamlarından önde tutmak ve onları o ilke ışığında değerlendirmek sağlıklı ilmi metodun gereğine uygun olan doğru görüştür bu ilke çerçevesinde anlayacağız biz. Bakın kardeşler, birçok ehli sünnetim diyen veya gayri ehli sünnet kimselerin gafil olmuş olduğu şu hayati kaideyi ve menheci bilmemiz gerekir. Bu öylesine yüce bir kaydedir ki bütün bu büyük muhaddislerin, muhakkiklerin hadisi sayılarken ve zayıflarken de ki akide meselesidir düşünün. Hadisi sayılarken de ve zayıflarken de İlki aldıkları, kaydı aldıkları büyük bir olgudur bu Ehli Sünnet'te. Nedir o kardeşler? Bakın. Bir olgu anlatacağım size. Bu çok önemli. <gülüyor> Şeriatın kulları yükümlü tutma konusunda kendilerine dayandığı pek çok nassın, kendilerine delalet ettiği ve birçok tafsili meselenin anlaşılmasında kendilerine müracaat edilen, açık ve yerleşik kaydaye dönüşmüş olan bir takım kesin ve Kesin ilkeleri vardır ehl-i sünnetin. İşte bu din bu yerleşik kaide ve kurallar çerçevesinde anlaşılır. Onu anlatacağım şimdi. Bütün din bu kaide ve kurallar ışığında anlaşılır ve değerlendirilir. Bu ilkelerden bu kaidelerden bazıları şunlardır. Bakın. Şer'i hiçbir delil niyetsiz olmaz. Doğru mu? E, hiçbir amel niyetsiz olmaz. Yükümlülük mükellefiyet ancak güç yetirme durumunda. Söz konusudur. Bunlar hep önemli kaydeler. Birkaç tane sayıyorum. Bir, hiçbir amel niyetsiz olmaz. İki, yükümlülük mükellefiyet ancak güç yetirmeden dolayıdır. Hiçbir peygamber o güç yetiremiyor. Ne öğrenecek mesela? Bunları hep bilin. Bunlar hepsi icmaen yani 73 fırkanın hemen hemen kabul ettiği şeydir. Yükümlülük mükellefiyet ancak güç yetirme durumunda söz konusudur. Söz konusu olur. Yükümlülük ancak akıllı, balih ve bilen kimseyi bağlar. Mükelleh biri bir başkasının suçundan dolayı cezalandırılmaz. Bunlar şeratin kesin ve değişmez ilkeleridir, kurallarıdır ve kaideleridir. İşte bu nedenle bazı, şimdi dikkat edin bakın. İşte bu nedenle bazı nasların zahir anlamlarında bu ilke ve kaidelere zıt olan birçok senedi sayı olan hadis zayıflanmıştır. Ehli Sünnetin muhakik halinden. Bukhari Müslüm rivayetleri de dahil. Şimdi nasıl diyeceksiniz değil mi? Ne diyoruz? Hep maruf meşhur görüşü bütün Buhari Müslim sahih, değil mi? Bunu bir mutlaıyla, ihtilafsız görmeyle yer üzerinde tek bir ehli sünnet alimi söylememiştir. Olay nedir? Buhari Müslim hepsi külli hadis olarak sahihtir. Ama içlerindeki bazı lafızların şaz olup olmadığı lafız olarak bir hadis içinde tartışmalıdır. Mesela Buhari'deki şu rivayete ne yapacağız? dikkat edin Allah cehenneme söz veriyor mu seni dolduracağım diye değil mi diyor kıyamet gününde atar atar cehennem o kadar büyük ki cehennem dolmuyor e, Allah da söz verdi vaadini yerine getirmek için ne yapar insanlar yok. yaratır direkt atar Cidden. Bukhari'de İbn-i Teymih diyor bu dinin ruhuna ters bütün bu ilke ve kaidelere ters tamam. çünkü biz hadisin sayılığını sadece neyle anlamışız 5 şartı var ya senede mutlasılı olacak adil olacak ezberleri Herkesin gözünden kaçan nedir? İllet olmayacak hadiste. Evet. En büyük illet de muhaddislerin, İmam Bukhari, İmam Ahmet, bütün muhaddislerin ittifakıyla mutakaddim. En büyük illetlerden biri dinin aslında taban tabana zıt olan rivayetlerdeki o bütün kelimeler şas kabul edilmiştir, münker kabul edilmiştir. Anlatabiliyor muyum? Bunlardan bir tanesi bu. İbn-i diyor ki hayır o cennet olacak diyor. O la o şazdır diyor o kelime. Çünkü Allah ve Resulü ve bütün sahabelerin ve ehli sünnetin icması Allah asla kimseye zulmetmez. Hesaba çekmeden asla kimseyi ateşe atmaz. Allah'ın zulmât sıfatına Allah'ın icmaen eksiklik sıfatı yoktur değil mi? Zulüm en büyük sıfattır eksiklik. Ve ehli sünnetin icmasıyla haksız yere birini ateşe atmak zulümdür. Bütün bu ilkelere ters. Az önce bir sürü ilke saydım ya. O yüzden bu rivayeti bu sözüyle zayıflamıştır İbn-i Bu cennet <gülüyor> Evet cennet olmak zorunda. O yüzden bazı nuskalara bakıyorsun cennet geliyor. Bazı nuskalara bakıyorsun cehennem geliyor. Yine Müslim'deki hadis. Müslim'deki hadiste cennete girenlerden bahsedecekken ne diyor? Onlar diyor Ruk'u'ya yapmazlar diyor. İbn-i diyor olamaz bu. Müslim'deki rivayet. Ruku ya yap talep etmezler olması lazım. Yarkun değil yastarkun olması lazım. Peygamber diyor Rukiye yaptı. Teşvik etti. Peygamber şuna mı teşvik etti yani? Cennete girmemeye mi teşvik etti hesapsız? Cibril yaptı. Ayşe yaptı. Bütün yeryüzünün en faziletli insanları yaptı. Bu temel ilkeye ters. O Şaz'dır. Elbani'de katılıyor. Diyor ki mislimdeki örivaya Şaz'dır. Başkasının mı yapmaması gerekiyor, yapması gerekiyor? Orada talep etmezler olması lazım. Orada ravinin şaşırması olur. başka Kalp diye bir olay var. Müdreç diye ifadeler var hadiste. Bunlar, yapabilir ama yap, yap, yaptırmak yapabilir. Tabi. Yani hadiste rukya yapmazlar olamaz diyor. Rukya yaptırmazlar. Başkasından talep etmezler olur diyor. Çünkü peygamber rukya yaptı. Teşvik etti. Yani peygamber şunu teşvik Mümkün değil yani. Siz hesapsız girmemek için cennete yani hesapla girmek için rukya Yapın mı diyecek yani? Eğer sözü böyle alacaksak. Mesela Allah'tan başkasına yemin etmez. Dönüyor arkasına gidiyor babana yemin olsun ki diyor. İbnü Teymiye zayıflıyor o Müslim'deki o şeyi. Maliki alimler muhaddisler zayıflıyor o ifadeyi. Babana yemin olsun ki o kısım yok diyor hadisin tamamı var o kısım yok. Rivayet Müslim'de. Kitabı Tevhid şerhlerinde işlemiştik o rivayetleri. Münakasını yapmıştık. 8-10 görüş var. Onu tercih etmiştik şaz olduğunu. Yani anlatabiliyor muyum? Bakın bazen İttifak edilen hadislerdeki bazı kelimeler de ne olmuştur? Şazı. Münker şaz olarak kabul edilmiştir. Bu temel ilkelere birebir ters olduğu için. O yüzden bakın hani böyle Fethet bu hadis buldum al çek. O kadar ihtilaf var. 20-30-40 görüş var bu konu hakkında. Neydi belli değil. Çelişkiler içerisinde şey ters hemen ateşe sok. Bir kere en başta sana ters sen dünyada müşrik hükmü diyorsun. Fethet ehli ahirete de hükmü diyor. O yüzden diyoruz ki kardeşler bu nedenle bazı nasların zahir anlamlarına bu ilke ve kaidelere, kaidelere zıt ya da onlarla çelişen bazı hususlar geldiği zaman bizim bu temel ilkeleri ihlal etmemiz veya çiğnememiz evet çiğnememiz ya da göz önünde almamamız doğru olmaz. Ehli sünnetin ilmi metoduna menhecine terstir. Aksine uygulanması gereken doğru metot bu aykırı nası söz konusu temel ilkenin ifade ettiği hükmün ışığında Anlamamızdır, değerlendirmemizdir. Hocam. Ve o aykırı nasıl? O ilke ile çelişmeyecek bir manaya hamletmemizdir. Yapmamız gereken budur. Yani evet bu var. Sayı olduğu için reddetmeyeceksin ama doğru manalara o ilkeler ışığında hamleteceksin. İbn-i o hadisi reddet mi etti? Yok. Doğru manaya ne yaptı? Hamlet. Hamlet. Doğru mu? <gülüyor> bu kardaki o cehennemi atar. Ne oldu? İptal mi etti hadisi? Yok. Doğru manaya o kaydeler ışığında hamletti. Sen de fetret elini bütün külli değerler içerisinde değerlendireceksin. Buyurun şimdi hocam. Adamın hiçbir ilmi yok. Ne usul okumuş, ne bir şey okumuş. Alsa efendime söyleyeyim hadisleri. Tercemeden okumuş. Okusa anladığı şekilde amel etse. Bu sayı olur mu? Yahut da bu şekilde davranan adam mazur olur mu? Şöyle etrafında kimse yok. Kitap sünneti var sadece. O anladığıyla amel eder. Çünkü din kalmaz önünde. Hiç kimse yok. Bir çölde yaşıyor, bir yerde. Sadece Kur'an, sünnet var. Tabii ki onun anladığıyla amel eder. Ama bulunduğu bir ortamda elimehli var, sorma ihtiyacı var. Nasları doğru olup anlayıp anlamadığını sormak zorunda. Bu bir. İkincisi. Ne olursa olsun hangi amele ve itikada sahip olursa olsun bir selefinin olup olmadığını bilecek. Çünkü ümmete tek başına kalamazsın. Yani ben Kur'an'a, sünnete baktım. Bir anlamı vardım ve o anlamı geçmişte hiç kimse söylememişti. İmam Ahmet'in dediği gibi bir konuda imamın yoksa ne yap? Onu terk et. Neden? Aksi takdirde ne demiş olursun? Senin görüşün sünnetse doğruysa ebri Bidat. Ümmet dalalet üzere birleşti. Peygamber de ne diyor? Ümmet dalalet üzere birleşmez. Mümkün değil ya. Yani şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani şöyle bir olgu düşünebiliyor musunuz? Yeryüzüne gelmiş geçmiş bin dört senedir bütün alimler Allah'ın dinindeki bir hükmü anlamamış. Bugün birisi çıkmış. Allah'ın dinindeki ne yapıyor? Hükümanı mümkün değil. Fıtrata ters, at, akla ters, şer'i naslara ters. Mümkün değil. Ama bunlarla hakkında özel dersler yapılabilir yani. O yüzden diyoruz ki kardeşler Selef bu uygulamayı onlarca nas üzerinde gerçekleştirmiştir ve o nasları o şekilde anlamışlardır bu külli değerler içerisinde. Mesela bazı alimlerin zahir anlamı itibariyle bu temel ilkelerden biriyle çelişen bir Nas'a şöyle demişlerdir. Mesela peygamber ne diyor? İnnel meyyite yu'azzebu bukai ehlihi. Aleyhi. Ölü ailesinin ona ağlaması sebebiyle azap görür. Hemen direkt azap mı? Bakın hemen niye diğer kaidelerle bitiştirmişler görüyor musunuz? Hemen tevil yoluna gitmişler. Bir sürü görüş var ehl sünnetten bu hadise göre. Çünkü neden? Kimse kimsenin ameliyle yükümlü tutulmaz bir ilkesi var. Hemen ona göre değerlendirmişlerdir. Tamam farklı farklı görüşler ama bak mutlaka o kaydeye vurmuşlardır. Görüyor musunuz? Kaydı içinde anladın mı? Ne kadar evrensel, geniş, ilmi bir mesele. Bu kadar basit değil. Yine mesela Allah cehennem için yaratık yaratır. Onu o kaydalar ışığında anlatmışlardır. Az önce söyledim. Onlar rukya yapmazlar. Öyle anlamışlardır vesaire. İşte bu hadisler zahir anlamları yönünden kulun başkasının suçundan dolayı cezalandırılmayacağı şeklindeki önemli temel ilkeye, kaydıyla Ters düşmektedir. Bu sebepledir ki alimler bu hadisleri şeraatte kesin değişmez olan hükümlerle çelişmeyecek manalara hamletmişlerdir. Hemen tevil yoluna gitmişlerdir. Yani tefsir anlamındaki tevil. Biliyorsunuz tevilin bir tefsir anlamı var o anlamdaki tevil. İşte alimleri, dikkat edin şimdi görüşlere geliyoruz. Fethet ehlini biraz tanıyalım. İşte alimlerin cumhurunun fetret ehlinden bazılarının azap gördüğünü ifade eden naslara karşı tutumu aynen böyledir. Külli kaydelerle değerlendirmişlerdir. Çünkü alimler hüccet ikamesi olmadıkça kula azap edilmeyeceği ilkesini kabul ettikleri için onasları bu ilkeyle uyumlu olacak manalara hamletme yoluna gitmişlerdir. Ancak onlar bu manaları belirleme konusunda ihtilaf ederek farklı görüşler belirtmişlerdir. Şimdi fetret ehli hakkında alimler ne diyormuş? Hepsine de ittifak etti alimlerin külli kaydeler ışığında bir manaya hamledilmesi gerekir. Hüccet ikamesi. Evet. Yani bir manaya mutlaka hamledeceksin. Öyle, öyle direk almayacaksın. Bunda ittifak. Ama hamledeceğimiz mana hangisi? ihtilaf? Şimdi bakalım ne diyorlar? Birinci görüş. Fetheli neymiş? Azap gördükleri bilinen bu kimseler geçmiş peygamberlerden kalan bilgilere sahip idiler. Birinci görüş bu. Dolayısıyla da onlar aslında geçmiş peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlarla hakkında hüccet ikamesinin sahip olduğu kimselerdir. O zaman da cahil olmamış oluyorlar tabii. Tamam mı? O yüzden tekfircilerin bu görüşe göre şeyi havada kalıyor. Cahildi tekfir etti olmuyor. Geçmiş dinlerden kalan bir şey var bu görüşe göre. Bu görüşü bir grup alim tercih etmiştir ki bunlardan biri de kimdir? İmam Nebevi. İmam Nebevi müslimin şerhinde diyor ki bakın kardeşler. Diyor ki ve finnâr, Babam benim babam da senin babam da cehennemdedir. Hadisinden çıkarılacak faydalı bilgileri zikrediyor İmam Nebevi. Bu hususu da açıklayarak diyor ki, bu hadisten şu anlaşılmaktadır. Fetret dönemi içerisinde Arapların üzerinde bulunduğu puta tapma yolunda ölen kimse cehennemliktir. Bu davet ulaşmadan önce cezalandırma da sayılmaz. Görüyor musunuz? Davet ulaşmadan önce cezalandırma sayılmaz. Ateştedir ama davet ulaşmadan önce cezalandırdı denemez. Çünkü o kimselere İbrahim ve diğer peygamberlerin Allah Teala'nın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun daveti ulaşmış idi diyor. Bunlar da söylüyor Müslime yaptığı şarttı. Bu görüşü benimseyenlerden bazıları da Kureyş'in fete tehlinden olmadıkları görüşündedir. Anladık? Olum. Mesela bu konuda İbnü Atiye. Kim İbnü Atiye? büyük bir müfessir. İbnü Teymiyye onu Zemahşerî'den üstün görüyor. İbnü Atiye. Yani e, ben çok sık gözde, göz gezdirim. Müthiş bir tefsirdir. Müthiş bir tefsirdir. i̇bn Atiye el-Muharrarul-Veciz. Bendeki basısı 15 cilttir. Şey şey Yok. Burada diyor ki i̇bn Atiye, o da bu görüşte diyor ki Fetret döneminde yaşayan kimseye gelince o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinden önce yaşamış Kureyşli bir kafir gibi değildir. Bu ifadeyi bir mı? Diyor ki Fetret döneminde yaşayan kimseye gelince o o kişi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinden önce yaşamış Kureşli bir kafir gibi değildi. Bakın ne diyecek? Çünkü Kureşli kafirler yeryüzünün dört bir tarafında bir nebi ve resulü işitmiştir. Ve bu konuda bilgi sahibi olan diğer kimseler fetret ehli değildir. Nitekim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim babamda senin babanda ateştedir demiş ve Amr ibn Luhay'ı cehennem ateşinde gördüğünü söylemiştir. Daha bunun gibi pek çok örnek vardır. Feth ehlinden sayılan kişiye gelince o kendisine allah Taala'nın bir Resul göndermediği ve bir dine çağırdığı ulaşmamış olduğu farz edilen kimselerdir ki böyle birinin varlığı çok az rastlanır neredeyse yoktur demişti. Yani bunlar delille tabi şeyler değil mi? Tabii, tabii, tabii, tabii, evet, evet. Bak o yüzden dikkat edelim. Hepsinin bir veci var ama hiçbir de ayrıdan itirazdan kurtulamıyor. Aynı zamanda erkek çocuklar olmadığı zaman Yahudi ve Hürriyanlara <gülüyor> evet. e... Neufel'i söylediği gibi, izmir gibi yani. Şimdi peygambere diyor sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. <gülüyor> Gerçekten iman nedir bilmiyor muydu peygamber? Hiç şirk koşmadı. Nasıl şirk koşmadı? Bu ayeti biz çok yanlış anlıyoruz. Ha? Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Hiçbir ehli Sünnet alemi sen iman bizim gerçekten iman nedir bilmezdin dememiştir peygamber <gülüyor> nasıl imanı bilmeyen bir peygamber hiç şirk koşmaz biliyor ki uzak duruyor onlardan sen imanın tavsiyelerini bilmezdin diyor yani bir namaz da imandandır tavsiyelerini bilmiyorsun <gülüyor> alimler diyor iman ayet diyor ey yani diyorlar ne vela tefası iman diyor yani imanın tafsilatını bilmezdin diyor anladık <gülüyor> Bakın bu görüşleri teyit ediyor ama itirazdan kurtuluyor mu bu görüşler kurtulmuyor onlar da gelecek şimdi. O yüzden en sonda neye varacağız? Hiçbiri itirazdan kurtulmuyor ve fetret tehli. Bunlar mücmer bizim işimiz değil onlar gaybidir. Bakın şimdi hatta dedi ki ya i̇bn Atiye ne dedi neredeyse böyle bir insan yok gibidir fetret tehli. Yani inkarına kadar gitmişler. Hatta bazıları daha da ileri gidip fetret dönemi diye bir şeyin varlığını tamamen inkar etmeye reddetmeye kadar götürmüşlerdir. El-Muhararül-Veciz imnatiyeye bakabiliriz. O görüşte Ve bu hususta da bütün ümmetlere Peygamber geldiğini bildiren nasları delil getirmişlerdir. Ayet. Ya bak, ayette ne diyor? Örneğin Allah Teala ne diyor? İna arsalna bil bilhaki beşiram ve nazira ve immin ümmetin illa khalafiha nedir? Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak Hak ile gönderdik. Her ümmet içinde mutlaka bir uyarıcı Peygamber gelmiştir. O yüzden fetreteli yok. Yani hepsinin bir ne? var. Şimdi burada uyarı var ama. Bakın bir uyarı yapıyorum. Dedim ya hiçbir itirazdan kurtulunuyor. Bakın. Bu tür nasların Fetret döneminin varlığını inkara delil getirilmesi hani diyorlar ya bu görüş neydi? Fetetheli diye bir şeyin varlığını çeşitli gerekçelerle inkar ediyorlar. Bu gerekçelerden birisi de böyle ayetler. Hiçbir ümmet gelmedi ki mutlaka bir uyarıcı gelmiştir. Burada şunu karıştırdıklarından dolayı söylüyorlar Fetetheli'nin yokluğunu raci olan feteteli vardı. Şimdi ümmet lafzı ile kavim lafzının manalarını birbiriyle karıştırmaktan kaynaklanıyor. Bilmiyorum. Ayette kime he, uyarıcı geldi diyor? Her ümmete. Tamam? Buyla kavimi karıştırıyorlar. Kavimle ümmet arasında fark var. O yüzden feteteli diye bir şey var. Bakın İlerleyim anlayacaksınız. Bu tür nasların fethet döneminin varlığını inkara delil getirilmesi temelde ümmet lafzı ile kavim lafzının manalarını birbirine karıştırmaktan kaynaklanmaktadır. Halbuki Kur'an söz konusu uyarılma ayete geçiyor uyarıldı bunlar. Uyarılma konusunda bu ikisini birbirinden ayırmaktadır ümmet ile kavimi. Evet. Bakın şöyle ki ümmet anlam bakımından kavimden daha geniştir. Şamidir. Tamam. Mesela Arapların hepsi bir ümmet. ümmettir. İsrailoğulları da bir Ümmettir. Ancak Araplar da İsrailoğulları da pek çok kavimden meydana gelmiştir. O nedenle kavim ümmetin bir cüzüdür, parçasıdır sadece. İşte Kur'an'da uyarıcının her kavme değil her ümmete geldiğini söylüyor. Demek ki kavimlere gelmeyebilir. O ümmetin içerisindeki o, o kavimlere hiç uyarıcı ulaşmamış olabilir. O zaman fetret ehli olurlar. Çünkü Kur'an'da herkese uyarıcı gelmesi hangi kelimeyle kayıtlanmış? Ümmet. Ümmet nedir? İşte Arap ümmeti, İsrail ümmeti değil mi? Bunlar ümmettir ama bunların bunlar kavimlere ayrılmaktadır. O yüzden bir kavime uyarıcı gelmemiş olabilir. Bu, bu, bu, kime kime Bakın biraz daha açık. Şimdi geliyorum. Bakın biraz daha açayım ümmeti ki anlayın. İşte Kur'an da uyarıcının her kavme değil, her ümmete geldiğini bildirmektedir. Yoksa Kur'an'da her kavme mutlaka bir uyarıcı geldiğini bildiren ifade yoktur Kur'an'da. Bu kadar. Bak aynı şekilde Kur'an'da ümmetlere uyarıcı gelmediği yönünde bir de ifade geçmek, bir ifade de geçmemektedir. Aksine uyarıcının bazı kavimlere gelmediğini ifade eden ayetler bulunmaktadır. Örneğin Allah Teala buyurur ki: e yani Arapçaların okumuyumuz ama Musa'ya seslendiğimiz zaman da sen Tur Dağı'nın kıyısında değildin. Aksine senden önce kendilerine uyarıcı peygamber gelmemiş olan bir kavmi. Bak, kavmine haklı uyarıcı gelmedi. Bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak biz orada geçenleri sana bildirdik ki iyi düşünüp alsınlar kasas 46. Ümmete ispat kavme nefi Burada Allah bir ümmeti uyarman için dememiştir. O halde fetret ümmetlere değil, ümmetlerle alakalı değil. Çünkü hiçbir ümmet yok ki muhakkak ki uyarıcı gelmiştir. O yüzden fetret ümmetlerle ilgili değil. Ümmetleri itibar aldığımızda fetret diye bir şey yok. Buna göre de fetretlerin varlığının reddedilmesi doğru değildir. Mutlaka fetret vardır. O görüş o yönden zayıf. Bu da el alusi tefsirinde bunu ne yapıyor? Buna işaret ediyor. El <gülüyor> al alusiye bakın Ruhul meaniye. Ayırca ayet ve hadis ve asar el vardır fi hükmü ehli fetati. Merwan e, Hamdanın e, şeine bakabiliriz eserine. Bu görüş hakkında bakın kardeşler. Bu görüş hakkında azap hükmü verilen herkesin kendileri hakkında hüccet ikamesinin ortaya konulduğunun ispat edilmesine ihtiyaç duymaktadır. İtiraz burada. Bu görüş doğru olabilmesi için neye ihtiyaç duyuyor? Diyoruz ki kendileri hakkında hüccet ikamesinin ortaya konduğunun ispat edilmesine ihtiyaç duymaktadır. Aksi takdirde bu birinci görüş ispat edilmiş olmaz doğru olmaz ve itirazdan bu nedenle kurtulamıyor. Zaten o kavim olayı da var. İkinci görüş. <gülüyor> Diyorlar ki cahiliye ehlinden olan bazı kimselerin cehennemde ateş cehennem ateşinde olduğunu bildiren naslar o kimselerin kıyamet günü geçireceği imtihanın neticesini haber vermektedir. Yani peygamberimize hani bazıları cehennemde olduğu bildirildi ya Allah peygambere haber verdi. Onlar imtihanı kaybedeceğini Allah bildiği için ateşte dedikleri şuna hamle olunur. İmtihanı kaybedecek olanlar Allah katında biliniyor. Onlara hamle olunur diyor. O yüzden bunların hepsi imtihana girecekler. Kaybedecekler. Allah da onu biliyor. Tabir saysa peygamberi o vahy ediliyor. Onun neticesini sadece peygamber haber veriyor. Anlatabildik mi? Bunun neticesi. Dolayısıyla da aslarda sadece Allah Teala'nın bazı cahiliye ehlinin kendilerini cennete sokacak amellere muvaffak olmayacaklarına dair ezelde sahip olduğu bilgisi haber verilmektedir. Ezelde sahip olduğu bir bilgi var ya, evet. onun sonucunu sadece Allah haber veriyor. Nasılsa biliyor imtihanı kimin geçip geçmeyeceğini. Çünkü bazı naslar var ya, gelecek birazdan fethetelim imtihan olunuyor der. Mesela bu görüşü kabul eden kim? İbnü Kesir. İbnü Kesir. İbni Kesir fetret sonun ne olacağı konusundaki kendisine göre raci olan yani ağır basan görüşü zikrederken diyor ki direkt okuyorum. Bazı alimler de İbni Kesir'in sözü bu. Bazı alimler de fetret kıyamet günü Arasat meydanda. Arasat meydanında imtihana tabi tutulacakları görüşündedirler. Kıyamet bunun sonucunda itaat edenler cehenneme girecekler ve Allah'ın onlar hakkında saadet, saadet cennet ehli olmaları yönündeki ilmi bilgisi açığa çıkmış olacaktır. O diyor o ateşe girenler gördüğümüz zaman diyeceğiz ki yani biz dünyada bak Allah haber vermişti bak nasıl hem intahan olundular ve kayde, e, kaybettiler sonuç ortaya çıktı. Onu söylüyor. Cennet ehli olmaları yönündeki ilmi ve bilgisi açığa çıkmış olacaktır. İsyan edenler de zelil bir halde cehennem ateşine girecekler ve Allah'ın onlar hakkında şekavet yani cehennem ehli olmaları yönündeki ilmi bilgisi de aynı şekilde açığa çıkmış olacaktır. Bu görüş bütün delillerin arasını cem etmektedir, delillerin arasını uzlaştırmaktadır. Yani İbn Kesir de deliller cem ettiğinde bu çıkar diyor. Onda tercih de bu. Tamam Bunu nerede söylüyor? Tefsirinde. Bu ayetin tefsirine bakın. Resuller gönderme her bir İslam, kavim. Bakın, ha? Evet. Bir şey mesela bu akıl olmayan veya olanlar, da aynı şekilde yani. Şey. Yani zaten işte kafirlerin çocukları ne olacak bunlar? Hepsi fetet gibi oluyor. Yani ihtilaflı. Yer <gülüyor> yani şeyde icma var zaten fetet herinde. Görüşleri sayayım oradan ara, arada şey yapayım inşallah. <gülüyor> Ancak cahiliye döneminde şimdi bunda bu da itirazdan kurtulamıyor. Neden? Ancak cahiliye döneminde ölen bazı kimselerin kabir azabının bunu gördüğü var. İmtihandan önce nasıl kabir azabı görecek feteteli? Değil mi? Resulullah bazen kabirde azap görenlerden haber veriyor feteteli bunlar. ya. yani bak imtihan değil mi? Daha imtahan kılmadan bu zulüm olur. Feteteli hiçbir şey ulaşmamış. O yüzden Allah hani bir şey ulaşmadı. Ben sen nasıl cehennemde azap edeyim? Gel, seni imtihan edeyim diyor, değil mi? Ama bak bazıları var, kabir. Azabı görüyor. Abi azabı görüyor, ne yapacağız? Şimdi o yüzden diyoruz ki ancak cahiliye döneminde ölen bazı kimselerin kabir azabı gördüğünü bildiren bazı hadisler vardır. Bu hadisler bu görüş için bir problem oluşmaktadır ki bu hadislerden biri Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Neceroğullarına ait bir hurmalığa gitmişti. Orada Neceroğullarından cahiliye döneminde ölmüş olup da kabirlerinde azap gören bir takım adamların seslerini işitti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem endişeli bir halde oradan çıktı ve ashabına kabir ashabından Allah'a sığınız diye emir buyurdu. Rivayet Ahmet Müsünnet İbni cahili evet, evet, cahili. Cahiliye döneminde ölmüş olup da diyor. Ee, ölmüş de. olup da kabirlerinde azap gören bir takım adamların seslerini işitti diyor. Burada problem olan husus oluşturan husus şudur. Bu hadis söz konusu imtihandan önce kabirde azabın gerçekleşeceğini ifade et, etmektedir. Üçüncü görüş. Diyorlar ki bu hadisler dinde değişiklik yapan şirk koşan Kendisine yeri yeni bir din icat edip Allah Teala'nın yanı sıra helal ve haramlar koyan kimselere hamledildi. Bu çok ilginç ve zayıf bir görüştür tabi. Bu görüşü be e benimseyenlerden birisi Muhammed İbni Hal Halife'l-Ubeyd'dir. Bu da eli ehlinden biridir. Anladık mı bu e üçüncü görüşü? Zayıf bir görüş yani. Üçüncü görüş bazı eli Mehri diyor ki bu hadisler dinde değişiklik yapan, şirk koşan, Kendisine yeri yeni bir din icat edip Allah-u Teala'nın yanı sıra helal ve haramlar koyan kimseleri hamle Bu ilginç bir görüş biraz. Bu kişiler e, e, üçe ayırıyor bu insanları. Diyorlar ki cahiliye ehlini üç kısma ayırıyorlar. Diyorlar ki birinci kısım kendi basiretleriyle tevhidi bulan kimseler. İkinci kısım dini değiştiren ve yeni bir din icat edenler. Üçüncü kısım ne şirk koşanlar ne de tevhide inananlar. Böyle ayırıyorlar sonra da diyorlar ki fetetehli 3 soruda şunu söylüyorlar diyorlar ki fetetehli 3 kısma ayrıldığına göre azap gördükleri hakkında sayı rivayetler gelen kimsenin çirkin işleri dolayısıyla azap göreceklerini inkar etmeleri sebebiyle ikinci kısma dahil olduklarına hükmedilir. Allah Teala bu kısmın tümünü kafir ve müşrik olarak nitelendirmiştir. Zeyd bin Amr, El Varaka gibi kimselerin dahil olduğu ilk kısma gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların her biri hakkında ee, şöyle buyurmuştur. O tek başına bir ümmet olarak diriltilecektir. Dolayısıyla da onların hükümü bütün dinleri neskeden İslam'a yetişmedikleri sürece girdikleri dinin hükümleriyle aynıdır. Üçüncü kısma gelince bunlar gerçek manada fetret ehlidirler ve azaba uğramayacaklardır. Çünkü Kur'an onların kurtulacağını kesin olarak ifade etmiştir diyorlar. Bu da İkmalül İkmal. El-Ubeydin bizzat kendi kitabından. Ar e, ancak kardeşler. Ne dini değiştirdikleri ne de yeni bir din ortaya koydukları sabit olmayan bazı fethet ehlinin de azaba maruz olduğu var. O zaman o da buna ihtiyaç duyuyor. Yok elinde deneyim. Anlatabiliyor tabii. Dolayısıyla da bu görüşü cahiliye ehlinin azap gördüğünü bildiren bütün hadislerin hamledilmesi için bu görüş uygun değildir. Dördüncü görüş diyorlar ki, altı görüşte bitireceğiz. Çok fazla görüş var. Altı görüş özlüdür aslında. Diyorlar ki azap sadece sözü edilen kimselerle sınırlıdır. Hani evet FTT ile ancak özürlüdür. Sadece peygamberin azap göreceğini bildirdiği kişiler. hariçte işte annesi babası gibi. Böyle diyorlar. Azap sadece sözü edilen kimselere sınırlıdır. Onların azaba uğramalarını gerektiren sebebi de sadece Allah bilir. Allah bilir biz bilemeyiz. O nedenle bu hakkında konuşmaya dalmanın caiz olmadığı, Tümüyle gayba ait bir konudur diyorlar. Yani Şahısla hamledilen şeyi sen bir topluma hamledemezsin diye evet evet mesela Suyuti bunu e, nakleder bu görüşte sahip olanlar. Yani ne diyorlar sadece biz ne yaparız FTT ile aslen bunlar mazurdurlar yani ücret ulaşmamış imtihan olurlar ama peygamberin ateşte olduklarına haber verdiği bazı kimseler ne? Yani hariç işte Amr ibn e, Luhay. Luhay gibi peygamberin anne babası gibi vesaire. Onlar Ama neden cehenneme girdiler? Onu da Allah'a hamlederiz. O da gaybidir. Ha? Bu görüş sonuç olarak hakkında nas gelenler dışında kalan FTT'nin azar, azap görmeyeceği hükmünü vermektedir. Beşinci görüş diyor ki cahiliye ehlinden bazılarının azap gördüğünü bildiren hadisler peygamber gönderilmeden önce azap edilmeyeceğini ifade eden naslar ile neskedilmiştir. edilmiştir. Allah nesk hamlediliyorlar. Meselen belli mesele, mesele mi hocam? İşte şimdi zaten itiraz Hani hiç itirazdan kurtulamıyorlar Bunlar da şöyle nes haberlerde nes olmaz, hükümlerde nes olur Mesela firavunu boğduk diyor değil mi? Bir daha nes olmaz o değil mi? Peygamberin anne babası ateşte tamam nes oldu artık ateşte değil Olabilir mi? <gülüyor> hükümlerde ben nes dersi yaptım 8 ders Sadece nesk anlattım başka hiçbir şey anlatmadım. Bütün kaideleriyle şartlarıyla Anlattım orada Neskin sabit olabilmesinin Kaidelerinden biri de haber babından olmayacak Tabi o haberde icmal var onu da anlattım o derste de. Ama genel yüzeysel söylüyorum haberde nes olmaz. Yani firavunu boğduk bu bir haber değil mi? Namaz kılın oruç gibi bir hüküm değil. Bir şeyden haber veriyor onu kaldırır mı Allah? Firavunu boğdum sonra nes ediyorum yok yok boğmadım. Cık, olmaz haberlerde nes olmaz. O yüzden bu haber babındandır bunda nasıl nes olsun? Bu birinci reddiye ikinci itiraz. Nesk için şu şartlar belli hangi naslar önce gelmiştir? Yani o ayetteki hiç azap etmeyiz Resul göndermeden o mu önce gelmiş yoksa fethet-i naslarının mı peygamber önce söylemiş? Hangisini önce söylemiş? Tarihi bilmemiz lazım. Çünkü sonra gelen önce gelir nesk eder, Doğru mu? Evet. O yüzden diyoruz ki ancak bu görüş doğru değildir. Çünkü haberlerde nesk olmaz. Zira haberin neshi ilk haberin yalanlanmasını gerektirir. Haberde nesk olmaz. Suda boğduk, boğmadık dediğin zaman boğduk haberin yalan olmasını gerektirir. Bu da Allah'ın kelamı yalandan münezzeh. O yüzden diyoruz ki ancak bu doğru değildir. Çünkü haberlerde nesk olmaz. Zira haberin nesi ilk haberin yalanlanmasını gerektirir. Ayrıca nes nasih ve mensuh hakkında tarih bilgisini gerektirir. Hangisi önce, hangisi sonra. Fetretle ilgili naslarda ise böyle bir bilgi bulunmamaktadır. Hangisi önce söylenmiş? Fethret ehli nasları mı önce söylemiş peygamber yoksa diğer nasları mı? Bunu bilmiyoruz. Altıncı görüş. Diyorlar ki cahiliye ehlinden bazlarının azap gördüğünü bildiren hadisler, itimat edilmesi doğru olmayan haberi ahattır. Allah'ın Bazen yeni mehle çıkmış. Özellikle de onların böyle kimselerin azaba uğrayamayacağı konusunda gelen kat'i delillere muhalefet edince hiç alınmaz. Zaten haber-i delil değil. Yani Hı. bu değil türlü de şey, de, şey de, ha? De ha bir bir grup, bir grup böyle ke kelam-ı muhteşari falan böyle diyorlar. İmanatıyyet, Tartushi, Adwa'u'l-Beyan eş-Şanqiti bunların hepsinden haber veriyorlar bu görüşlerden. Dolayısıyla bu da zaten batıllığına gerek yok işte itirazı. Haber-i vahid bellidir ehli sünnette. Bu görüşte doğru değildir diyoruz o yüzden. Çünkü haber-i vahidler pek çok delilin de ifade ettiği gibi dinin tüm meselelerinde aslı itibariyle ne kabul görüyor. Cahiliye ehlinden bazılarının azap gördüğünü bildiren hadislerin yorumu konusunda cumhur ulemanın belirttiği temel görüşler bu. 40 görüş, 50 görüş hepsi bu altıda birleşiyor. Hepsi bunun cüzleri. Bunların dışında sadece bazı hadislere has olan başka görüşler de vardır. Ki bazı alimler ve araştırmacılar bunları değerlendirmeye çalışmışlardır. Ancak bu görüşlerin burada elinin alay alınması uzun sürer ki kitabımdan yani yazdığım kitaptan naklettiğim için bunları söylüyorum. Cumhur'un zikrettiği bu görüşlerin ve yorumların bir kısmı kendi içinde doğru tutarlı değildir. Az önceki söylediğim gerekçelerden doğru bir kısmı da doğrudur. Ancak FETT'nin azap görmesi konusunda gelen bütün hadislere cevap olmaya elverişli değildir. İşte ahirette azap olunacak. Nasıl azap olunacak? Allah diyecek ateşe giren kurtulacak. Evet. Ama kabir ehli kabirde azap görenler falan vesaire. Bu sebeple bu görüşlerin herhangi birinin mutlak olarak tercih edilerek diğerinin önüne geçirilmesi doğru değildir. İşte hiç kısmı burası. Yapmamız gereken bu. Dinin kaideleri değil mi? O kadar ilke anlattık. O ilkeler içinde değerlendireceksin değil mi? Ve bu naslar hep birbiriyle şey, ondan sonra çelişmeyecek. Kat'i bir vecih ile çıkman lazım bu zor. Alimler o kadar ihtilaf etmiş. Sen gel bunu Calet'in özür olmadığına kat'i delil getir. Bu batın. O yüzden dediğim gibi necdilerin çoğu bile yüz çevirmiş bundan. Bu sebeple bu görüşlerden herhangi birinin mutlak olarak tercih edilerek diğerlerinin önüne geçilmesi doğru değildir. Bu görüşler hususunda izlenilecek doğru yol her hadisin kendisine uygun olan e, uygun düşen görüşle yorumlanmasıdır. Ama bu da yorumlayana göre farklı karz eder. Cumhur'un bu hadisler karşısındaki bu görüşlerden çıkarılan tutumu sonuç olarak şunu ifade etmektedir. Nedir o? Bu hadisler mükellef hakkında ücret ikamesi sabit olmadan önce onun azap görmeyeceği durumuna hamledir. Bak hep öyle ona hamle etmeye çalışmışlar. Farklı farklı görüşler ama hep dinin külli değerleri var ya sadık başta söyledik. Hep ona hamle etmeye çalışmışlar. O ilkeler altında değerlendirmişler. Kimseye uyarıcı gelmeden azap verilmez. O yüzden o kadar farklı görüşler. Durum böyle olunca bu hadislerin cahirin mazur olmadığı yönündeki görüşe dayanak gösterilmesi doğru değildir. Tam bir ilmi meneci bir Hatadır. en son tercih edildiğin görüş de dediğim gibi bunlar hiç işimiz yok o kadar muhkem var bunların hepsi gaybiedir şeydir dinde alimlerde hiç hükümleri cahletin özlü hükmünü bunlara bağlamamıştır Allah hamle havale edersin bir görüşü tercih edersin kabul edersin ama cahletin özü olup olmaması bu nastara bağlanmamıştır i̇şte, aci olan budur vallahu aleyküm sallallahu aleyhi ve vü muhammed